Yeah Çıkkastı Merhaba kainat. Bugün 6 Haziran Çarşamba. Yıl 2018, ay 6, gün 157, Hızır 32. 1439, hicri Ramazan 22, 1434, Rumi Mayıs 24. İstanbul için iftar vakti 20.40. Fırtına. Günün sözü. Susadın mı kuyuya inmesine, inmesine inmeli ama nasıl çıkılacağını da düşünmeli. lafontan Günün tarihi. 219 yıl önce bugün yani 6 Haziran 1799'da yazdığı şiirleri, kısa öyküleri, tarihi romanları, oyunları ve biyografileriyle dünya edebiyatının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Aleksandr Sergeyevich Pushkin doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi campeões eternamente dentro dos nossos corações salve o Corinthians de tradições e glórias vir tu és o orgulho dos esportistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura-se entre primeiros do nosso esporte em pretão. Corinthians grande, sempre altanheiros Desde o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o orer dentro dos nossos corações salve o corin de tradições e glórias que tu és o orgulho dos desportistas do Brasil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 Marşı Korintiyansın marşını çaldık. Futbolla ilgili bir marş, bir şarkı. Brezilya'dan geliyordu. Niye çaldığımızı da şimdi Galeano'ya bakalım. Eduardo Galiano, İkayaçısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Futbolda devrim. Bundan yıllar önce askeri diktatörlüğün sürdüğü dönemde en çok saygı gören en çok sevilen olağanüstü oyuncu Sokrates'in öncülük ettiği Brezilyalı oyuncular, ülkenin en kudretli kulüplerinden biri olan Corinthians'ın yönetimini ele geçirdiler. Bu duyulmamış, görünmemiş bir şeydi. Oyuncular her şeye çoğunluğun isteğiyle karar veriyorlardı. Antrenman yöntemlerine, her maça en iyi uyum sağlayan oyun sistemlerini, toplanan paranın dağılımını ve diğer her şeyi demokratik bir biçimde tartışıyor ve oyluyorlardı. Formalarında Corinthians demokrasisi yazıyordu. Yerlerinden edilen yöneticiler iki yıl sonra kontrolü geri aldılar ve mevcut durumu sonlandırdılar. Ama demokrasi sürdüğü müddetçe oyuncuları tarafından yönetilen Corinthians, ülkenin en cüretkar ve göze en hoş gelen futbolunu oynayarak, çok büyük kalabalıkları stadyumlara çekti ve Sao Paulo şampiyonasını üst üste iki kez kazandı. Eduardo Gagliano Hikaye Avcısı morning, it, it, it, it, Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1808'de bugün Napolyon'un kardeşi Joseph Bonaparte İspanya kralı olarak ilan edilmiş ve taç giymiş. İspanya'da bir Fransız kral. Korsikalı daha doğrusu aslında. 1882'de de 100 binden fazla Bombay ya da Bombay sakini ölmüş. Neden? 1882 Bombay ...hortumu diye adlandırılan... ...sikmonu diye adlandırılan... ...korkunç bir olay diye geçmiş ama... ...sahte habermiş... ...yokmuş böyle bir şey olmamış... yüzbinden fazla insanın ölmemiş... ...hortum falan da olmamış... ...şimdi şu aslında... ...fake news olarak değil gerçek olarak geliyor... ...1944'te bugünse... İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya... ...çıkarması ve savaşı... ...başlamış muharebesi... ...D-Day diye adlandırılıyor... Ve e, Operation Overlord Derebe Operasyonu da diyebiliriz. 155 bin müttefik kuvvetlerinin Normandiya, Fransa'da Normandiya sahillerine çıkmasını, kumsallarına çıkması, ondan sonra da Atlantik Duvar diye adlandırılan siperleri aşıp e, tarihteki en büyük askeri amfibik operasyonu da gerçekleştiriyorlar. Müttefik operasyonları. Sonra da Batı cephesi açılıyor. Evet. Bunun filmleri filan da yapıldı. Steven Spielberg tarafından filan. Şimdi e, günün haberlerine bakacak olursak bayağı savaş rüzgarlarının estiğini görüyoruz. Bir tanesi Amnesty International bir kere Rakka'da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerinin yaptığı saldırılarının Savaş suçu olduğunu Olması ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu Söylüyor feci durumlar olmuş Sayısız sivil Öldürülmüş Ve Kurtulan sivillerle yapılan Mülakatlarda Yani felaket Şeylerden bahsediyor Havak, Bombardımanlarında Tamamen rastgele yapılan atışlarda ateş, sivillerin oturduğu aile, evlerin bodrumları her tarafları yıkılmış böyle bir intikam operasyonu gibi bir şey ve savaş suçları teşkil etmesi muhtemel soruşturma açılmasını istiyor uluslararası af örgütü raporda 20 Ağustos'ta düzenlenen hava operasyonunda ailenin 3 farklı kuşağından 39 kişinin öldüğü söyleniyor bir ailenin sadece badran ailesi evet ve onda komşuları yani 49 kişi bir tek yani daha doğrusu 4 ayrı Amerika Birleşik Devletleri komutasındaki bombardımanda 49 kişi aynı yerde öldürülmüş. Bu çok acayip bir şey yani. Bir Amerika Birleşik Devletleri özel harekat taburu Vietnam savaşından bu yana görülmüş en büyük topçu baraj ateşini Rakka'da gerçekleştirilmiş. Evet intikam alıyorlar ışığının in elindeydi ya. Ve onun arkasından bir de Wall Street Journal, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen Savaşı'ndaki rolünü genişletmeyi düşündüğünü yazmış. Zaten şimdiye kadar 15.000'den fazla sivil öldü. Sayısız insan kolera ve başka hastalıklarda ve açlıktan da gidiyorlar Yani kıtlığın eşiğine gitmiş olan dünyanın en büyük kolera salgından bulunduğu yerden bahsediyoruz. Ve Wall Street Journal'a göre Birleşik Arap Emirlikleri de e, isyancılarıyla dövüşüyorlar. Yardım istemiş. Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'dan yardım istemiş. Doğrudan destek ver. Daha da vuralım diye insani yardımlarında bir tek limandan ulaşabiliyor %80'inden %80 fazlası ancak bir tek limandan onu da tamamen kuşatma altında tutuyorlar Hudeyde limanında dolayısıyla ne su ne yiyecek ne de ilaç gelebiliyor. bu arada bir başka haberde şey var maalesef bu Rezzan el Naccar vardı ya öldürülen 21 yaşındaki evet paramedik yani sıhhi hemşire hemşire onun kuzeni de öldürülmüş o da genç çok yirmilerinde birisi gene sniper ateşiyle keskin nişancı ateşiyle öldürülmüş detayları bakılır gibi değil Rezdan Necar'ın tamamen keyli havada ve üzerinde beyaz üniforması yardım için yaparken öldürülmüş ve adları bilinmiyor hiçbir şekilde Amirahas'ın çok esaslı bir yazısı çıktı Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz öldüren askerin ama emir verenlerin adlarını tek tek burada sayıyorum diyor. Haaretz gazetesinde yazan Amira Has İsrailli gazeteci. Bir de yandan savaş haberlerini sab saatin e, sabahın erken saatlerinden gelen bazı haberlerle de devam edebiliriz e, Guardian gazetesinde. Türk jetlerinin Yunan hava sahasında uçtuğu büyük bir gürültüyle birini veriyor. 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan firari askerlerin serbest bırakılmasının ardından Türk-Yunan ilişkilerinde büyük bir gerilim ve Türkiye'nin dün savaş uçaklarını Yunan hava sahasında uçurduğunu belirtiyor. Bu doğruysa çok büyük bir e, sorun. Bir gerilim yani iki ülke arasında savaşa giden en kestirme yol hava sahasına e, savaş uçaklarının girmesidir tabi. F-16 uçakları Ege adaları üzerinde 20 dakika alçaktan uçuş yaptı demiş Guardian gazetesi Helena Smith'in bildirdiği bir haber ee, Ankara'nın darbe girişiminde yer almakla suçladığı askerleri bulmaya ant içtiğini söylüyor gazete başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ'cü askerleri bulmak onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir şeklindeki sözlerini aktarmış Bozdağ'ın askerlerin Türkiye'ye teslim edilmemesi nedeniyle şahsen Yunan Başbakanı Alexis Çipras'ı suçladığını bildiriyormuş. Çok ciddi bir şey yani. Şimdi başka kara sınırı konusunda da bir tartışma vardı. Hatırlanacak gibi geçen Mart'ta Türkiye'nin yasak askeri bölgeye birkaç metre girdiklerini söylediği iki Yunan sınır muhafızını gözaltına almasıyla büyümüştü zaten tartışmalar nedeniyle. Zaten gerilim yüksekti. Yerel yöneticileri hazırlıksız yakalayarak darbe girişiminden bir gün sonra helikopterlerini Dede Ağaç'a indiren askerlerin kaderi o zamandan beri Yunanistan'ın elinde komandolar 250'den fazla kişinin ölümüne 2000'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan <gülüyor> darbe girişimine karıştıkları iddiasını da reddediyorlar. Burada vize vizesiz Avrupa görüşmeleri de Ankara'da yapılıyor evet Guardian Türkiye'nin tutumunun çok tehlikeli olduğunu söylemiş. vizeyi bir yana bıraktım ee, üst düzey bir yetkili adı verilmiyor Yunan makamlarından Türkiye'nin meseleye bakışı göz önüne alınırsa durum çok tehlikeli ancak bu bir adalet meselesi ve bunu güçlü bir şekilde savunmamız gerektiğini hissediyoruz demiş Guardian haberi şöyle sona eriyor 8 firari asker 24 Haziran'daki e, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi milliyetçi duyguları körüklüyor ve Cumhurbaşkanı konuyu birkaç kez gündeme getirdi. Erken seçim ilanından birkaç gün sonra takas olasılığını gündeme getirdi ve Atina'nın iki Yunan sınır muhafızının geri verilmesi talebini değerlendirebileceğini söyledi. Yunanistan ise iade taleplerini tekrar tekrar reddetti ve ülkenin en yüksek mahkemesi Türkiye'ye gönderilmeleri durumunda adil yargılanmayacaklarına hükmetti diye bitiyor haber. Bu böyle. Bir başka Guardian'dan sonra bir başka Britanya gazetesi The Times'da Türkiye Kuzey Irak'a saldırıya hazırlanıyor diye bir haber var bu sefer. Evet. Niye? Bilmiyorum. Neden? Kuzey Irak'taki Kürt milislere saldırmaya hazırlandığını yazıyor. PKK'yı. PKK, PKK'ya PKK da. Evet PKK'ya ya da PKK'ya. E, çünkü Türk ordusunun Irak'ta çoğu Türkiye ve İran sınırı yakınlarında 11 yeni üs kurduğunu belirten Times bölgede PKK'nın güçlü olduğunu söylüyor. Evet dediğin gibi e, Kuzey Irak'taki varlığımızı iki katına çıkardık amacımız teröristler sınırımızdan sızmadan önce terörizme etkisiz hale getirmek şeklindeki sözlerini aktarmış The Times gazetesi bir yetkilinin Türk ordusunun Irak topra topraklarına doğru 25 kilometre girdiği açıklanıyor yani bir de bu var havadan e, Yunan ağaba sahasına karadan da Irak kara sahasına e, girmiş durumda bazı yerlerde yeni kurulan üçlere giden yollar yaptığını belirtiliyor. Bu da gazetenin, The Times gazetesinin İstanbul muhabiri Hana Lucinda Smith'in imzasını taşıyor. Evet, bilmiyorum bu konunun seçimlerle alakası var mı Irak'taki durumun e, girileceğine dair. Fakat şöyle bir durum söz konusuymuş. Yurduiyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, e, bugünkü yazısında Türkiye'nin kandile düzenleyeceği operasyonu CHP'nin Cumhurbaşkanı Muammer Celmi'nin Polemik yaşadığı daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki rakibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı muammerince eleştirirken alkışlayan, üniformasıyla beraber alkışlayan ikinci Ordu Komutanı Metin Temel'in yöneticiliğini belirtmiş. Öyle mi? Evet. Hmm. Öf, evet, yani bayağı savaş şeyleri, rüzgarları kuvvetle esmekte. Öte yandan da ilginç bir önemli bir haber daha var. Bir gerilim Orta Doğu'daki Arjantin İsrail'im Kudüs'te futbol maçı yapması söz konusuydu. İsrail ve Arjantin hazırlık maçında karşılaşması büyük bir siyasi krize yol açmıştı. Filistin Arjantin, İsrail İsrail'le oynayacağı maçı boykot edeceğini açıklamıştı. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cebril Racub da İsrail'in maçı politik bir araç olarak kullandığını belirtirken Lionel Messi de futbolcu Yıldız Kudüs'te oynaması halinde formasının yakılacağını belirtmiş. Her yerde formaları var ya Sokrates'in nasıl forması bazı arkadaşlarımızın evinde varsa Messi'nin de onun hayranları tarafından ama hepsini yakacağız diyorlardı. Fakat ilginç bir şey e, iptal etmiş Arjantin. Öyle mi? İsrail e hazırlık maçını. İsrail'e kırmızı kart gösterildi demiş biraz önce sözünü ettiğim Federasyon Başkanı Racub'da. Değerler ahlak ve spor bugün bir zafer kazandı ve maçın iptaliyle İsrail'e bir kırmızı kart gösterildi demiş ve Avaz kampanya yaptı Avaz grubu var ya evet. e, cesur bir ahlaki karar diyor Arjantin övmüş ve grubun kampanya direktörü de bu Arjantin'in birkaç kilometre ötede İsrail'i keskin nişancıların silahsız göstericileri vurduğu Kudüs'te maç yapmanın hiçbir dostane tarafı olmadığını anladığını gösteriyor diye Batuk Kudüs'te bir stadda oynanacaktı oynanamış. Bu İsrail konserlerini iptal eden de şarkıcıların uluslararası müzisyenlerin de sayısı artıyordu. Lord Yeni Zelanda'dan sonra Rihanna ve Shakira da iptal ettilerdi konserlerini bu yaz için. Böyle bir durumdan da bahsetmek mümkündü. YPG'nin de Membiç'ten çekileceği yolunda bir haber var. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'lilerin Membiç'ten ayrılırken silahlarını bırakacaklarını açıklamış. YPG'den de bir açıklama gelmiş. Yani Antalya'da Çavuşoğlu diyor, hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de Amerika ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat diyor. Suriye'nin kuzeyindeki Membiç'te bir ciddi gerginlik yaşanıyordu Şey daha açıklamış YPG'de değil mi? Evet. ama yani ilginç bir operasyon bu operasyonda çeşitli hedefler belirlenir askeri operasyonlar ona göre operasyonlar yapılır ya bu televizyonlardan gazetelerden bangır bangır bir şekilde açıklanarak yapılıyor neden olduğunu tam olarak evet, bilmediğim ilginç. bir şekilde seçimlerle alakası yoktur herhalde ama şöyle bir durum söz konusu mesela Hürriyet gazetesinin internet sitesinden okumak gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barazgir Vadisi'ne gerçekleştirmeyi planladığı operasyonla birlikte örgütün 40 yılı aşkın bir süreden bu yana bölgesel ve uluslararası tüm kirli ilişkileri, kara para trafiği, batı ile yapılan müzakereler ve verilen desteklere ilişkin en geniş bilgileri ulaşılmış olunacakmış operasyonda. Zira örgütün bunca darbeye rağmen aldığı tüm destek deşifre edilecekmiş. Arşivine ulaşmaya çalışıyorlarmış örgütün. Barazgir arşiv ünitesinin ele geçirilmesi durumunda örgütün 40 yıllık kirli ilişkileri denelerek Batı ile alakalı olarak ortaya konulan kirli ilişkiler bir şekilde deşifre edilecekmiş. Hürriyet kasesinin bahsettiği üzere. Allah Allah. Bu, bu arşivi çünkü... de şeyde taşıyorlar böyle. Evet, çizgi film gibi bir şey bu. Yani... Ellerinde klasör klasör taşıyorlar. Evet internetin keşfinden önceki bir durum olsa gerek bu. Bir de bunu internet üzerinden okumak da ayrı bir ironi yaratıyor galiba. <gülüyor> Tam olarak neyden bahsettiklerinden onlar hem mi? Onlar ne olduğunu anlıyorlar mı? Ya da bu şekilde bağıra bağıra yapıldığı zaman bu işler ne kadar başarılı oluyor? Tarihle alakaları var mı? Ben anlayamıyorum şahsen ama ne yapalım uğraşacağız anlamaya. Yalnız şey demiş yani YPG'de bu kentteki askeri danışmanlarını tırnak içindeki askeri danışman yapı. Çek, ...kentten çekeceğini açıklamış. Bir Arap koalisyonu kurmaya çalışına dair bilgiler var adalet özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bununla alakalı çeşitli analizler ve haberler çıkmaya başladı Suriye'nin kuzeyinde. Bu arada e, Özgür Suriye ordusu militanları ve Esad rejimi tarafından Halep'in kuzeyinde de çatışmalar devam ediyormuş. Öyle mi? Evet şimdi peki bir de e, şey haberlerimiz var çok... E, yoğun bir şekilde bu önce şeyi söyleyeyim bir kere Amir Has'ın İsrail'le askerlerin keskin nişancılarından vurmasıyla ilgili olayı yani anonim keskin nişancılar ve ölümcül bir karar başlıklı yazısında hiçbir zaman Rezdan El Nacer'i öldüren askerin adını öğrenemeyeceğiz diyor evet. İsrail gazeteci Amir Has ama onlara bu emri verenlerin yani öldürmelerini mümkün kılan emir verenlerin isimlerini biliyoruz diyor. Evet. Ve veriyor adlarını da. Yani İsrail mikrofonları hiçbir zaman medyası mesela sormayacaklar. Görmediniz mi bir paramedik denen, işte Sihin'in beyaz üniformasını giydiği göğsünü ateş ettiğiniz zaman görmediniz mi diye? Ya da başına her zaman renkli eşarplar takarmış. Görmediniz mi diyor. Yüz metreden ateş ediyorsunuz diyor. Ayaklarına ateş ettiniz mi? Ve ıskaladınız mı diyor. Gece iyi uyudunuz mu? Ya da bu askere hitap ediyor. Öldüren askere. seni kız arkadaşınla nasıl konuşuyorsun diyor. Senin kız arkadaşın yaşındaydı diyor. Nacer senin ilk öldürdüğün. Misin miydi diyor. Bu tam bir İsrail'in cüret kültürünün cezasızlık kültürünün tam bir örneğidir demiş İsrailli bir şey yazıyor ve adlarına açıklıyor. Güney komutasındaki General Eyal Zamir, Genel Kurmay Başkanı Gadi Eisenkot, askeri şey hukukçu General Sharon Afek ve gene e, savcı Avihay Avşay, Mendel Blitz hepsi onayladılar bunları ve muazzam bir problemdir savaş suçu olabilir diye e, iyi bir gazetecilik örneği veriyor doğrusunu isterseniz Amir Has bizim yakından temas kurabildiğimiz gazetecilerinden biri dünyanın birçok mülakat yapmıştık kendisiyle bu arada Guatemala'daki Yanardağ felaketi Büyüyerek devam ediyor 75'e çıkmış Ölü sayısı 192 kayıp var Büyük bir felakete Binlerce kişi evlerini terk etmiş Guatemala'da Fuego, Yanardağında Ve volkanik kül ve çamur altında Her taraf sıcak gaz ve erimiş Kaya parçaları püskürtüyor 1 milyon 700 bin kişi etkilenmiş 3000 tahliye var İlk patlamada neden çok sayıda kişi öldü diye de bir açıklama var Ajans France Pressten, Bölge halkının acil durum eğitimi almış olmasına rağmen patlama çok çabuk gerçekleşti diye. Yani acil durumda da şey yapılamazmış. Peki sonuçta çevreyle ilgili, iklimle ilgili de felaket haberleri birbiri ardından var. Büyük Great Barrier Reef diye Büyük Mercan Resif'i şimdiye kadar tarihinde hiç görünmemiş. Kayıtlara geçmiş en büyük ağırmayı birkaç ay içinde olmuş. Evet. Çok acayip değil mi? Ve artık düzeltilmesi de e, çok zor görünüyor. Milli bir krizden bahsediyorlar Avustralya'da. E, ama hukuki ve ahlaki bir sorumluluğumuz var diye şeyler yapılıyor ama ne yap, neye yarar bilmiyorum. Uyarılar gibi Avustralya'nın büyük Balık türleri son 10 yıl içinde %33'te 1 oranında azalmış. Bu da büyük bir felaket. Karetta karettalarında yarıdan fazlası plastik yutuyormuş İçleri plastik doluymuş kaplumbağaların Akdeniz ülkelerinde. 80 poşet yutan yavru da ölmüştü biliyorsunuz. Ve gezegende tam bir küresel plastik felaketin eşiğinde. Ama mesele yok. Birleşim Milletler bir rapor vermiş. Nasıl çözüleceğine dair. Ve en iyisi de Hindistan'da 2022'ye tamam demiş. Narendra Bütün plastiği yasaklıyorum. Peki neden 2022'yi şimdi değil 4 yıl sonra? Neden? Bilmiyorum. Para kazansınlar diye. Neyse Bir mu... de bu yasaklar o kadar kolay bir şekilde yürürlüğe koyulamıyor <gülüyor> galiba. Ama yani kosko, Narendra Modi de yani. olsa Evet, çok dedi zaman bitirilmiyor. Evet, kolay değil mi? Hindistan çok büyük sahili var. Binlerce kilometrelik sahili evet. var ve atılıyor plastikler. Yani biraz bağımlılık gibi. kilometreymiş ya. Evet. <gülüyor> 2022 <gülüyor> senesi fena değil ama. Gayet iyi diyorsun. 4'te yani, rahat. Yani yani böyle bir bağımlılık süresince e, bu sürede bırakılması, bırakılabilirse tabii ki bence bir başarıdır. İnşallah. Bayer'de e, birleştiler biliyorsun Monsanto ile. Dünyanın en büyük toksik e, e, ilacını yapanlar, tohumları. E, Monsanto adı kalkıyormuş, hadi gözün aydın. Adı gidiyor ama e, miras devam ediyor diyorlar evet. çevreciler ve bir gözün aydın haberi daha Heathrow'daki Londra'nın 3. havalimanı yani runway diyorlar işte pist yapılıyormuş yani pist diye bakmamak lazım e, 20 17 milyar sterline evet. pound'a mal olacak yani 23 milyar dolara yakın bir şey bu da kimin sırtından olacak Bilmiyorum. Guardian gazetesi bir editorial yazmış bu yazısında güç olsun geç olmasın diyor yani geç olmasından bile iyidir, iyidir diyor şimdi yapılmaması asla yapılmamalı Britanya'nın da her şeyinde sonunu getirebilir diyor felaket olur diyor işte dünya çevre gününde de Ahalinin Türkiye'de %75'inden fazlasının kaygı içinde olduğunu gösteren araştırmalar vardı. Türkiye halkının iklim değişikliği ve yenilenebilir enerjide %75'in %70'in üzerinde güneş enerjisini destekliyorlar. Yenilenebilir enerjiyi nükleeri kimse istemiyor. AK Partililer de dahil e, siyasi partilere ve adaylara da çağrıda bulunuldu. İstanbul'un çevre raporu da tam bir ekolojik yıkımı ortaya koyuyordu. Bunları açık yeşilde konuşabiliriz. Şimdilik böyle bir e, bir toparlamayla yetinelim. Çok başka e, hem hukuk hem de şey meseleleri var. Bayağı ciddi şiddet meseleleri de evet. var. Onlarla devam ederiz. Açık kaste I, do. I wanna find out. I like what you do. Just like do. I be crazy about you. I love you, baby. I'm crazy about you. all right. I'm crazy about you. It's so good. Like you know, I love you You're so good. But whatever you do, come on, baby. Don't make no difference. It's right. What the people say, I don't. That's crazy. crazy like the, on, it, it, the animals grubuyla beraber Blues Ustası Sonny Boy Williams'ını dinlemekteyiz. Nobody but you adlı şarkı da çıkardı. Daha Açık gazetesinde onun. Ee, Ama çaldığımız e, Bush parçayı çalmamızın sebeplerinden biri The Animals'ı çalmamızın Dave Robbery'nin yani bu dinlemiş olduğunuz e, klavyenin orgunda icracısı olan onu çalan e, piyanist ve ustası org, e, org Animals grubunda kurucularından Dave Robbery'nin 1940'ta bugün doğmuş olmasıydı Ona bir günaydın diyelim 2003'te de hayata veda etmişti. Dave robbery. Evet açık gazetede devam ediyoruz Çevre meselesine bir tek şey Cumhuriyet'in bugün e, sürmen başlığında var. Önemli bir şey. E, çevrecinin daniskasıyım diyen Erdoğan'ın Okluk koyunda yaptırdığı yazlık saray için ö, açılan özel yol çevre katliamı yarattı diyor. 50 bin ağaç kesilmiş. Evet. Haykut Küçükkaya e, şey yapmış. Katliamın daniskası başlığıyla evet. verilmiş çevre gününde gittik. 8 Temmuz'da bitirecek. 50 bin ağaç kesildi ve yazlık saray çalışmaları ile ilgili çevreciler kamuoyunun duyarsızlığından şikayetçiymiş. Ee, Okluk Kuyu Gökova'da ve köylülerse korku içinde konuşmaktan çekiniyorlar diyor. Ayrıntısını Cumhuriyet'ten okuyabiliriz. E, ufak bir eklemede ben yapayım o zaman bu çevre meseleleriyle alakalı olarak. Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü Tepe'de Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Atıktan Sanata Sergisi'nin açılışını yapmış... Sabah gazetesinin aktardığına göre Emin Erdoğan herkesin sıfıra eğilmesi, hassasiyet göstermesi, ev hanımlarından iş adamlarına kadar 7'den 70'e herkesin el atmasının kendisini mutlu ettiğini söylemiş. Bakan Bey, şu şekilde bir tavsiyede de bulunmuş. Bakan Bey attığı komposta e, dönüştürülen makineler bir an önce evlere dağıtılsın. Bu işin çözüleceği yer orası. Atık evlerde dönüştüğü zaman Türkiye'nin ciğerleri yaşamla dolan sıfır atıklı bir cennete dönüşecek demiş. Belki köylü o köylülerden başlayabilirler. Evet bunu soran olmuş mu peki Emine Hanım'a Bu oklukta ne oluyor diye Yıllardır için acıtıyormuş ama o değil Atık atık durumu sormamışlar galiba Ya da haberde bunu soruya yer vermemişler İkisinden biri Hangisi artık siz Habere katık edelim atık durumunu Peki e, Devletin ekmek çıyan dediği kemikler Başkasına ait çıktı diye Çok acayip bir haber var Oruna devam edelim Şiddet ve intikam olaylarından birisi Yani çok Diyanetten bir haber. Bakanlık izni ve Ankara Belediyesi'nin verdiği bilgilerle açılıp ailesine gönderilen cenazenin idam edilen Levon Ekmekciyan'a ait olmadığı DNA testleriyle karşı hmm. kanıtlanmış. Daha önce köpek kemiklerini doldurup tabuta ailesine göndermişlerdi. Evet, Ardından işte İnsan bu. Hakları Derneği'nin yaptığı çabalar sonucunda e, mezarındaki kemikler gönderilmişti ama onlar da mı değilmiş? İşte o on, yani onlar da demiş. Geneköy bir hayvana ait olduğu açıklamış. Yani 55 55 65 yaş arasında bir kadına ve bir de ayrıca da hayvana ait kemikler olduğunu açıklamışlar. Çok acayip. Yani cenazesi ailesi 25 yaşında 29 Ocak 1983'te hakkında idam kararı çıkmasının ertesi sabah hiç temizli falan olmadan infaz edilmişti. 25 yaşındaydı Lebon Ekmekçiyen ...Paris... E, ...Katliamı diye adlandırılan şeyde. Fakat... E, ...ailenin avukatı Eren Keskin... ...basın açıklaması yapmış... ...DNA testi yapılan kemiklerin... ...ekmekçiyene ait olmadığı... ...ailesine verilmesi için... ...kemiklerin tespit edilip... ...sonuna kadar süreci sürdüreceklerini söylemiş. 55 yaşında bir kadına aitmiş. 55 ile 65 yaş arasında... ...evet. Tam evet. şey yapılamıyor tabi... ...tespit edilemiyor... Şimdi izin için şu, şu ana kadar 3 bakanlık bir de belediyeye başvuru yapılmış. Önce İçişleri. İçişleri Adalet Bakanlığı'na göndermiş. Adalet Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi'ne göndermiş. Büyükşehir Belediyesi Dışişleri Bakanlığı'na göndermiş. Bu kişi teröristtir demiş Melih Gökçek o zaman. Ve sonunda e, Ankara Belediyesi'nin gösterdiği adam ve parseldeki mezar yeri Gözümüzün önünde açıldı, kemikler tabuta kondu, uçağı bizzat teslim ettik diyorlar. İki sene önce. İki sene önce ama olmamış. Fransa Adli Tıp Merkezi'nin DNA testi raporu, bu da dünya çapında bir mini skandal aslında. Cenazeye saygısızlığın, ailelerin cenazelerine kavuşmasının engellenmesinin, mezarlıkların tahribinin yaygın olarak kullanılan bir intikam, dehşet, saçma ve sindirme yöntemi olduğunu biliyoruz diyorlar. 2016'da evet 2 sene önce Gönderilmesine resmi izin verilmişti 1958 doğumlu Lebon Ekmekçıhan Ermenin Lübnan'a yerleşmişti Ankara Esenbo Havaalanında gerçekleşen resmi Rakamlara göre 9 kişinin hayatını Kaybettiği 72 kişinin yaralandığı Olayın faili olarak tutuklanmış Asala üyesi olmakla Suçlanmıştı idam edildi. Avukatı yok. Temiz hakkı tanınmamış. Hiçbir veriye, belgeye rastlanmamış. İtirafçılığı kabul et İtirafçı olması için çalışılmış. Olmamış. Yani idama gidişine tanıklık eden tek kişiymiş. Şanlı Bey Alabay'da bir yönetimin bildirdiğine gibi, Bence devlet yandan istediğini alamayacağını anladı. Yasaları hiçe sayıp astılar demiş. Hakikaten de hiçbir temizliği falan olmadan öyle bir şey. Ve devam ediyor. Bu çok tuhaf şeyler var. Duvara kettle çizip Umut ve HDP yazan gençler tutuklanmış. <gülüyor> Evrenselin haberi. Bu nasıl iş? Evet. Niye? Bilmiyorum. Kettle çizmek suç mu? Muhtemelen olmasa gerek. HDP yazmak suç mu? O da olmasa gerek. E i̇şte suç Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmışlar. iki genç. İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde oluyor. Kettle bildiğimiz Semaver değil mi bu? Semaver değil de işte yani su su ısıtıcı. Su ısıtıcı. Umut ve HDP yazmışlar. Saadettin Köse ve Birol Tutuş isimli gençler örgüt propagandası yapmak iddiasıyla. Örgüt mü? HDP bir örgüt zaten evet. Bir parti siyasi parti. Evet. Halkların Demokratik Partisi. Değil mi? Evet. E, örgüt propagandası yapmak iddiasıyla. Neden Ket Kettle çizmişler. Bilmiyorum sen daha iyi bilirsin herhalde bir kettle ile ilgili bir espresi vardı Demirtaş Selahattin Demirtaş'ın bizim kettle'dan mesaj atıyorum demişti. Evet cezaevinde koşunda yaptığı aramalarda bu tweetleri nasıl attığına dair bir ipucu ararlarken kettle epey bir kurcaladıklarından bahsediyordu. Evet, HDP'nin hala tutuklu ama Cumhurbaşkanı adayı, bu da dünyada ender görülen olaylardan, tuhaflıklardan bir tanesi. Selahattin Demirtaş'ın katılı İstanbul'un pek çok duvarına çizilerek siyasi bir sembole dönüşmüştü. Ama anlaşılan tahammül sınırlarını aşmış olmalı ki bu öyle gitmiş. Bu da böyle. Bolu'da HDP'ye saldırı olmuş. Milliyetçi Hareket Partisi birinci sıra milletvekili adayı da saldırılarda bulunmuş milletvekili adayları aynı zamanda milistan oluyorlar anlaşılan Milliyetçi Hareket Partisi'nde evet HDP binasına saldırmış parti bayraklarını yakmış polis ne yapmış dersin seçim çalışması yapıyordur polis mi? hayır ee, MHP birinci sıra milletvekili adayları evet rakip partinin bayraklarını yakarak Ve ee, e, e, polis ne yapıyor peki müdahale etmemekle N niye etmiyor sence bir fikrim yok ben de yani HDP Bolu Twitter sayfasından şöyle mesajlar geçirmiş. HDP Bolu il binasına saldırı gerçekleştirilmektedir. İktidar ve mevcut Cumhurbaşkanı lehine slogan atarak polis eşliğinde bayraklarımızı yaktılar. Renklerimize tahammülü olmayan gerici faşist grup sloganları ve bayraklarımızı yakmaya devam ediyor. Polis müdahale yerine arka sokaklarda saklanmalarını söylüyor ve polislerle saldıranlar kol kola parti binamızın etrafında ikinci bir saldırı hazırlanıyor filan diye Adana milletvekili Meral, Meral Danış Beştaş da o, o saldırı saatlerinde bir mesaj geçmiş bine ulaştı demiş bin evet yani seçimlerin Türkiye'nin demokrasisinin seçim tarihinin en naif ve en nazik seçim kampanyasını yürüttüğünü söyleyemiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da söyledi. MHP'ye Kürt seçmen oy vermez ifadesi esasen suçtur dedi. Ayrılıkçı ve ırkçı bir bu. E, savcılar ve savcılar mutlaka görev ve talip olmalı ve bu açıklamaları yapanlar hakkında tahkikat başlatmalı diye de konuşmuştu. Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda Evet Evrensel Gazetesi de manşeti almış zaten bu olayı. Bugünkü sayısında bu saldırılar tesadüf mü diye soruyor. 24 Haziran seçimleri yaklaşırken muhalefete yönelik saldırılar artıyor. En son Bolu'da işte bu saldırı. Siyasi partiler kutuplaştırıcı dilin saldırıları kışkırttığını belirtiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay da söylemiş saldırıların Temelinde Tayyip Erdoğan'ın kim ve öfke saçan, öfkeleştiren, kamplaştıran, kutuplaştıran dili yatıyor demiş. Ayhan Bilgen de HDP'nin parti sözcüsü. En yukarıda gerilim siyaseti yürütünce sokakta ve toplumda bu tür gelişmeler kaçınılmaz hale geliyor. Sorumluluk hükümete aittir diyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy'da saldırılar iktidarın çaresizliğinin belirtisi. Halkın talebi değişimden yana oldukça iktidar sertleşiyor demiş. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik da parti yöneticilerinin bu kadar kavgacı bir dil kullanması tabanlarına da yansıyor. Bir sebebi de kaybetme endişesi demiş. Bayağı ciddi bir durumda var. Yani içte ve dışta. Çok ciddi bir şey var. Karar gazetesi de mesela herkes bize düşman manşetiyle Türkiye'nin sorunlarını dış düşmana havale etme eğilimi toplumun dünya algısını da etkiledi diyor. Varyans şirketinin saha çalışması bize tuzak kuruluyor söyleminin ulaştığı çarpıcı noktayı gözler önüne sermiş. Toplumun yüzde 90'a yakını dünyanın geri kalanını dost olarak görmüyormuş. Kim dost acaba? Azerbaycan. Evet Öz doğru söyledim Bir numara o herhalde İlham kardeşimiz var orada Ama <gülüyor> o bir diktatör Özbekistan var Evet Kazakistan var Kırgızistan var Türkmenistan var Hepsi diktatör ama İstan'la bir taneler seviyor galiba Türk halkı Türk... Türkistan hariç <gülüyor> Evet ee, Yani Mesela en, en büyük Düşman kimmiş 826 ile Amerika Birleşik Devletleri. Almanya 2. 826 o da. Ee, Avrupa Birliği 822 ile düşman. Bütün Avrupa, Amerika, Almanya, Avrupa Birliği ayrı. NATO. NATO mu? NATO düşman 73,8. İran mı? Rusya mı? Rusya 67,1 düşman. İran 64,4. Neyse, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği karşıtlığı zirvede. Yunanistan yok burada, onunla da savaşın eşiğinde bir durumdayız yani. Çok ilginç bir, kaygı verici bir durumla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Ayrıca işkence haberleri var, Şemdini'den geliyor, çobanlar işkenceyi anlatmışlar. Hakkari kırsalında hayvan otlatmaya çıkan çobanlar askerler tarafından dövüldüklerini başlarının suya sokulup çıkarıldığını silah, el bombası ve bıçaklarla tehdit edildikten yani ağzına el bombası sokmaya çalışmışlar Hı. askerler. Küfür ve hakarete maruz kalmışlar. Yana yakıla çoban olduğuma aykırdım dinlemediler diyorlar. Bu da Biyanettin haberi bayağı ciddi bir şey. Avukatlar Şemdinli Cumhuriyet ile görüşme taliminde bulunmuşlar. Reddedilmiş, yetkililerden açıklama istenmiş, yapılmamış. Bugün bir rapor çıkmış İnsan Hakları Derneği'nin ve kolluk kuvvetlerince uygulan kötü muamele ve işkence sonucu biri ağır dört yaralı var. Neredeyse otuz defa başımız suya sokup çıkardılar diyor birisi ağzından ve burnundan kan akıyordu öldüyse el bombasını ağzıma dayadılar ateş ettiler köpeği öldürmek istediler filan diye şeyler var bu arada Akşener'in ölümle tehdit edilmesi üzerine de Batuhan Çolağ'ın bir yazısı var o da bir gazetede yani Gaziantep spor başkanı resmen Türkiye'de bir futbol kulübü düşünün tarihi ve geçmişiyle şehrin parçası ama e, Twitter mes hesabından Meral Akşener'i FETÖci ilan edip öldürmekle tehdit ediyor. Ardından sosyal medya sorumlusunu arayıp kulübün benim tweetimi Gaziantepspor resmi hesaplarından da paylaşın diyor. Ve bakıyorsunuz bayağı ciddi bir e, tehdit var. E, yani her fırsatta belediye başkanı Fatma Şahin'le de fotoğraflar çektirip paylaştığını görüyorsunuz. Peki bu tehditlerden sonra ne mi oluyor dersiniz? Hiçbir şey. Savcılar, hakimler sessiz demiş. Yeni Çağ gazetesinden Matuhan Çolak yazıyor. Yani ancak de, ancak demokrasinin ortadan kalktığı sözde devletlerde bu gibi manzaralara şahit, şahit olursunuz diyor. Yani bir kadın bir anne ve baya bir kulübün resmi başkanı ölümle tehdit ediyor diyor. Ee, Cumhuriyet Halk Partili'ye özelden de Kandil yorumu var. 16 yıldır gitmeyenler son 16 günde mi gitmeyi akıllarına koydular demiş. Bir de Kandil muhabbeti çıktı. Çünkü giriyorlar. Hükümet Sözcüsü Bekir Boz'da her an girebiliriz. Türkiye Kandil'e girebilir demişti. Öte yandan da e, bu FETÖ cülükle ilgili belgeleri istemişti ya Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Onları da araştırmışlar ve doğru çıktı diyor Cumhuriyet Halk Partili Özel İnce'yi doğrulayan eksikler tespit edildi diyor Kılıçdaroğlu da telefonum dinleniyor demiş Filistin mitingi öncesi Saadet'i de dinlemişler zaten yurt dışına hemen haber veriyorlar efendim miting yapacak muhalefet diye oradan da Londra'dan açıklama yaptı şu tarihte miting yapıyoruz diye düşünebiliyor musunuz demiş Kılıçdaroğlu Ağır bir durumla karşı karşıyayız. Bu prompter meselesine de açıklık getirildi. Ne olmuş? Cumhurbaşkanı, er Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki iftar e programı sırasında konuşmasının ara vermesine prompter kazası iddialarıyla alakalı olarak çıkan dedikodulara açıklık getirilmiş. Bizzat kendisi tarafından. Bizzat kendisi olmuyor değil mi? Olur olur. Olur mu? Tamam. Her şey olur. Erdoğan geçen gün öyle diyorlar prompter'ı unutmuşum ben prompter'ı unutmadım dersini veririm sana demiş. ...ben kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda... yanındaki hoca efendi... ...ne? Hoca efendi mi? Neyse başka bir hoca efendi herhalde bu. Evet. Akşam namazını kılmak için çıktı... ...başka bir hoca efendiymiş. Ben konuşmamı yaparken dönüyordu... ...korumalar önünü kestiler... ...tekrar sandalyesine göndermediler. Bu durum beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım... ...şurada hoca efendinin önünü kestiler... ...bu benim ilim ehline gösterdiğim saygı dayandırır... ...Bay Kemal, Bay Muharrem... ...Muharrem de bay olmuş... Muharrep doğru karıştırmıyor. Öyle öyle sosyal medyadan saldırmakta netice alamazsın demiş ve konuya bir nokta koymuş. Evet ama benim e, bizzat seyrettiğimde tam cümlenin ortasında gayet düzgün bir şekilde giderken cümlenin ortasında bir kelimenin yarısında kesiyor konuşmayı. Evet. İşte Hoca efendi o şekilde gördüğü için olmuş. Herhalde ondan olmuş. Peki e, hukuk meselelerine gidelim. Bugün Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ilk duruşması 9.30'da e, yarım saat sonra yaklaşık İstanbul Adliyesi'nde görülecek e, ve e, 14'ü tutuklu 21 öğrencinin ailesi yaptığı açıklamada dayanışma çağrısında bulunmuş. 32. ağır ceza. Boğaziçi öğrencilerden de çağrı var hepsi özgürleşene kadar hepimiz tutsaz diyecekler. C kapısı önünde buluşup bugün 9.30'da. Dava sonucunu beklerken de adliye önünde uçurma şenliği yap evet. yapacaklarmış. O da ilginç. Uçurtma. Ee, güzel bir etkinlik. Bu arada e, tutuklu öğrenci Berkay Ustabaş yine tahliye edilmemiş. Berkan Elvan'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle 5 Ocak'tan bu yana tutuklu. ikinci duruşmada da tahliye edilmemiş. Rapçi Ezhel hakkında iddianame hazırlanmış. Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacak. Uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan uluslararası alanda da tanınan rapçi Ezhel iddianame hazırlanmış. Karikatürist Nuri Türkçe ve 69 yaşında Erdoğan'a hakaretten 1 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası vardı. Tutuklanmıştı. Denetimli serbestlikle tahliye edilmiş. Yani karikatür diye herhalde. barış bildirisine imza atan Profesör Doktor Buşra Ersan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş ve ertelenmemiş. Ersan'la hakkındaki cezayı ertelememiş mahkeme. İstanbul Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Sezen Girin avukatları tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle heyeti reddetmiş. Karar e, reddetme reddedilmiş. hakim Bu reddedilince hakimi reddetmiş. Heyet reddi reddetmiş. Reddin reddine yönelik ek süre talepleri de reddedilmiş. Bugünün iyi haberlerin, ilginç haberlerinden biri değil mi? Evet. Hı? Kaç tane reddedilmiş? Ben sayamadım. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da idam tezahüratı yapan halka yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar olursa ben gel benim önüme geldiğinde ben bunu onlarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız yanıtını vermiş. E, niye kanun hükmünde kararnameyle parlamentonun herhangi bir şekilde önünüze bir şey getirmesine gerek almayan bir durum ortaya çıkıyor zaten. Bu konuda olmuyor mu? Gene mi idam? Evet, yine idem istiyorlar. Evet, HDP'nin Cumhurbaşkanı Demirtaş'ın avukatları da Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Bakan Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı ve onların sözlerini tekrar eden gazeteciler hakkında Kobane konusundaki sözlerinden dolayı e, suç duyurusunda bulunmuş, şikayetçi olmuşlar. Demirtaş'a terörist elinde 53 kişinin kanı olan kişi demişlerdi. Halbuki e, Demirtaş'la ilgili herhangi bir öldürmeye azmettirmekten vesaire e, şey yok. İddia yok. O, o taleple yargılanmıyor. Ee, herhangi bir kişi veya kişilerin öldürülmesine azmettirme gibi bir suçlamayla yargılanmıyor. O zaman kendisi suç duyurusunda bulunmuş. Bu arada doktorlar ve akademisyenler de Onur Hamzaoğlu için sahneye çıkacaklar. İstanbul Tabip Odası ve Barış Akademisyenleri tutuklu Profesör Onur Hamzaoğlu'nun serbest bırakılması için 12 Haziran'da önümüzdeki hafta bir e, tiyatro oyunuyla sahnede olacaklar. Genco Erkal danışmanlığında ve Gülsüm Soydan yönetiminde okuma tiyatrosu. Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde 12 Haziran saat 20'de olacak. Bunlara da e, bakacağız. Erdoğan'dan da Muharrem İnce'ye apolet tepkisi gelmiş. Sen ne zamandan beri Hitler oldun? Ben o generalin de paşasıyım demiş. Yani paşaların paşası mı oluyor bu durumda Can? Pashist diyorlar buna İngilizce'de. en Paşa. Paşa. E-S-T koyduğumuz zaman. Pashist yanlış anlaşılmasın. E, Mareşal de denebilir o zaman. Mareşal için var. çeşitli cenklere katılmış olmanız gerekmiyor Yo. mu? Yok. Niye öyle değil mi ya? 7 tane mi değil miydi öyle bir şey yok muydu? Bir Olur şey yok mu? mu öyle şey ya. Bir ne? meydan muharebesi kazanmak gerekiyor öyle ama mi? zaten her gün bir meydan muhalebesi kazanılıyor onun için hiç sorun yok yani. Yani niye o zaman az sayıda mareşal var tarihte bana göre biraz fazla da var ama neyse paşaların paşası olmuş yani muhalefetin adayı birkaç gündür çıkmış paşamıza hakaret ediyor kim bu paşamız benim konuşmamı nasıl alkışlarmış ben onun da paşasıyım anayasaya göre ben şu anda hepsinin paşasıyım Hepimizin paşası yani. Evet. Ne diyorsun? iki meydan savaşından zaferle dönen ya da bir savaşta pek çok cepheyi birden idare ederek zafer kazanan kişi ancak marşal olabiliyormuş. E işte bu bütünüyle uygun. Paşaların paşası. Peki Paşinyan. O, o Ermeniydi değil mi? Yeni başbakan, geçici evet. şimdilik başbakan. E, Zeki Müren'in. Hatırlıyor musunuz Zeki Müren'in? Evet efendim. Şarkıcı. Şarkıcı. Yönlülerin Paşası, o da paşaydı, lakabı paşaydı onun da. Evet, bu durumda. Peki, şu anda e, ara veriyoruz ve Cengiz Aktar yok bugün izinli. Onun yerine de bir konumuz olacak, o fırsattan bir istifade. Out of the wreckage, enkazdan çıkış üzerine George Monbiot ile, George Monbiot'un Britanyalı yazar. E, Kriz çağında yeni bir politika kitabını yakında yayınlanmak üzere, Everest yayınlarında yayınlanmak üzere çeviren Cem Alpan bir kez daha konuğumuz olacak. Ve günümüze son derece önemli bazı ipuçları sunduğunu düşündüğümüz bu Monbyon'un kitabı üzerinde biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet Açık Gazete devam ediyor. Saat 9'u 5 geçiyor aşağı yukarı. Ve biraz önce de sunumunu yaptığımız gibi, yapmaya çalıştığımız gibi Cem Alpan'la beraberiz. Ve Everest yayınlarından Bu Enkazı Kaldırmak adıyla George Monbiot'un son kitabını İngilizce aslından çeviren... Yani yeni bir politika, kriz çağında yeni bir politikaya ilişkin oldukça önemli... E, ipuçları barındıran hele bu seçim döneminde e, son derece e, ilginç bazı önermeleri olan bir kitap. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet. E, yani şimdi bu e, Sessizliğin Sesi diye başlıyor anladığım kadarıyla e, zamanımızın bir hikayesi. Biraz bundan başlayarak gidelim mi? Evet. Yaşadığımız e, zamanlar hakkında bir hikaye. Yaşadığımız zamanlar hakkında bir hikaye. Şimdi e, her şeyin başında kitabın en başında aslında e, hikayenin gücünden bahsediyor. Evet. Bombay'a. E, ve eğer diyor var olan hikayeyi yalnızca eleştirmek değil de ona bir alternatif oluşturacak bir hikaye üretemediğimiz müddetçe ilerlememiz mümkün değil diyor ve nasıl ilk bölümde hikayeler öyküleme tekniğiyle aslında düşündüğümüzü anlatıyor yani yeni bir hikaye olmaksızın pozitif ve önerileri bulunan bir hikaye olmadan Böyle bu kut, şey, kutuplaşma şeyinde şeyi, hiçbir şeyi değiştiremeyiz mümkün değil e, ayrıca tabi bu hikaye hem pozitif olacak hem de gerçeklere de dayalı olacak ee, ve aslında söylediği şey var olan yani neoliberal e, siyasetin e, hakim olan e, siyasetin ideolojinin anlattığı hikayenin de çok da gerçekleri aslında yansıtmadığı yönünde. Şimdi bu sessizliğin e, sesi bölümünde şöyle diyor cömert ve kapsayıcı bir... Siyaset arayışındaki herkes gibi ben de e, demin bahsettiğimiz gibi bir hikaye duymak için kulaklarımı açmış bekliyorum diyor. Ki böylece hep birlikte daha iyi bir gelecek arayışı içinde toplanalım e, ve bu bekleyiş e, devam ediyor diyor. Şimdi böyle bir hikayeyi yaratmak için de e, değerlerimizi bilmemiz gerekiyor. Evet değerler bir hikaye yani ona geçmen bir tek cümle söylemek istiyorum yeni bir hikayeden ama tepkisel ve muhalif değil de olumlu ve önergesel bir hikayeden yoksunsak hiçbir şeyi değiştiremeyiz diyor hiçbir şey değişmez ama böyle bir hikayeyle de her şey değişebilir diyor evet. bunun çeşitli örnekleri de var Türkiye'de de böyle bir değişim rüzgarı esiyor evet devam edersek pardon. Şimdi de sizin de dediğiniz gibi mesela Yüzüklerin Efendisi ya da Narnia Günlükleri gibi işte bugün de şeyini etkisini devam ettiren hikayeleri biraz analiz ediyor aslında bir noktasında ama onları uzun uzuna durmayalım üzerinde. Ve yeni bir siyaset için önce değerleri mizi bilmemiz, değerleri tespit etmemiz gerektiğini söylüyor. Değerler etkili bir siyasetin temel ilkesidir. Temel varoluş biçimlerinde yüklediğimiz önemi temsil ederek neyi iyi ve kayda değer bulduğumuz konusunda... Bize rehberlik ederler diyor. Evet yani eski şeyde Yüzüklerin Efendisi'nden bahsettiniz. Yani seyreden filmi ya da okuyanların galeyana gelip feodalizmi geri getirin diye bağırarak oturdukları kanapeden fırladıklarını öne sürmüyorum diyor. Yani hikaye siyasi bir değişim yaratma niyetinde değildir. Otokrasiyi ilerletme amacıyla kullanılma girişimi bildiğim kadarıyla olmamıştır ama hikayeler siyasi amaçlar için tasarlandıklarında... Ve bu amacı ilerletmek için dolaşıma sokulduklarında değerlerimizi değiştirme yahut kuvvetlendirme gücüne sahip olurlar. Bunları işte Lenin, Hitler, George Sorrel, Gabriele Danuncio ve Ayn Rand'in keşfettiği gibi en grotesk olanlar bile eğer inandırıcı bir anlatının içine gömüldüklerinde makul görünebilirler Dünyanın çok sayıda hikayesi var. Bu göçmenlerle ilgili özellikle işte Macaristan, Türkiye'de görüyoruz bu tarz hikayeler. Çok açık bir şekilde görüyoruz. Evet. İyiler ve kötüler olarak. Evet. Ee, Her yer düşmanlarla sarıldı vesaire ve işe yarıyor bu tarz hikayeler eğer yerine daha iyi temel değerler ve şeyler koyamazsak diye. Ben kestim tabii, yok Hayır kesmediniz aslında. Aynı şeyde izlekte devam ediyoruz. Şimdi Değerlerimiz belli kutupların etrafında kümelenirler diyor. Burada sosyal psikologlardan bir alıntı yapmış. İçsel ve dışsal değerler olarak ikiye ayırıyor değerleri. İçsel değerler en safhalleriyle duygudaşlık, bağlılık ve kendi de dahil tüm yaşayan varlıklara karşı şefkat duyma. ...kapasitesi olarak Hayır, ifade dikkat, ediliyor. Empati, ya çok önemli bu kavramlar... ...değerler. Evet. Dışsal değerler ise kendini... ...yükseltme e, arzusu olarak... ...ifade bulmakla birlikte... E, ...statü ve... E, ...iktidar yoluyla elde edilir. Bunlar e, daha çok... ...yaşadığımız çevreden... E, ...insanlara damıtılan ...değerler. Dışsal değerler... ...diye ifade ettik... ...ettiği değerler. E, burada insanların kamu yaşantısına dair olup olmaması ait oldukla, olduğu kültürdeki baskın değerleri nasıl algıladıklarıyla e, ilişkilidir ilgilidir diyor e, ortak neden vakfının düzenlediği bir araştırmadan bahsediyor ortaya koyduğuna göre insanlar değerlerinin çoğunlukla Dışsal olarak güdümlendiğini algılarlarsa seçimlerde oy kullanma olasılıkları düşer diyor. Siyasi partiler kendi değerlerini sulandırıp terk ettiklerinde bununla da kalmayıp rakiplerinin değerlerini, ifadelerini ve hikayelerini benimsediklerinde ki buna bir üçgenleştirme deniyor... Aynı işte İngiltere'deki işçi sınıfının neoliberal siyaseti, evet. işçi partisinin neoliberal siyaseti benimsemesi gibi. Eskinlik, etkinlik gösterdikleri siyasi iklimi değiştirirler. Bir hafif Maya gibi sonrasında onları öldürecek toksit koşullar üretirler. Yani zehirli diyor. koşullar. Yani evet. amaçla daha iyi bir dünya yaratmaksa... İşte o zaman anlattığımız siyasi hikayenin içine bu niyeti destekleyecek içsel değerleri iliştirmeliyiz diyor ki bence yani empati, anlayış, diğer insanlarla bağlantı içinde olmak, kendini benimseme ve özgür düşünceyle özgür davranış bu bu değerler bu çok önemli bir şey ve mesela Türkiye'de de bu biraz da baskın seçim Beklenmedik bir şekilde böyle bir değerlere dönüş şeyinin de eski hikaye bir taraftan devam ederken iktidar ve ortaklarının yaptığı bir yandan da muhalefetten gerek HDP'de gerekse Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'de de görülen bir başka değerlere dönüş şeyinin de başladığını görüyoruz Mambiyon'un dediğine uygun bir şekilde bence. Evet ve bunun da iyi yönde etki ettiğine de görüyoruz. Evet. evet. Yani... Böyle bir değişim rüzgarının da Beklenmedik bir şekilde etki ettiğini görüyoruz. Yani tamam şeyinde görüldüğü gibi ya da işte katıl meselesinde bunlarla uğraşıyorlar. Halbuki çok basit yeni bir hikayenin anlatılma şeyi var oralarda yani. Evet, yani daha çok dışlaştırma ya da işte kendini başka bir kimlik üzerinden tanımlama yerine... ...biz aslında işte beraberiz, ortak bir şeyler yapabiliriz ve or diyerek ortak değerlere vurgu yapıyorlar... ...ve bunun da bir şekilde etkisi olduğuna tanık oluyoruz. Evet, yani en önemli sorunlardan biri de daha önce burada konuşmadığımız ama daha önce... E Güven Güzel Dere ile de açık bilinçte de biraz değme fırsatı bulmuştuk. Yani büyük bir şey var. Yalnızla, yalnızlık var. Tüketici, tüketim toplumunun getirdiği atomlaştırma. Evet. Çağın en temel sorunlarından biri. işte ekranların, yani televizyon olsun, bilgisayar ekranı ya da cep telefonunun ekranında sadece yeni bir şeyleri almak. Bütün reklamlarda yeni yeni yeni lafı geçiyor. Onun dışında bir konşusunu yakınını bilememek gibi bir sorun var. Onu aşmanın yollarını arıyor Mombio'da. Evet bir yalnızlık kültürü üzerine söylediği veya zaten öyle bir müzik albümü de çıkardı. Evet. Buna çok şey yapıyor, ilgileniyor yalnızlık kültürüyle. Evet. Oradan tabii bağlanmaya ve diğer prensiplere... 7 milyar insanın yaşadığı bir dünya ve dünyada en çok yalnızlık çekildiği dönem diye böyle bir ironik bir saptaması var. Ve bu yalnızlığın aslında bu sosyal dışlanmışlığın bir yerde fiziksel acı yerine geçtiğini aslında evrimsel süreçte bu... Çok tehlikeli bir şey yani insan e, topluluklarından dışında kalan bir birey e, tehlikelere ve yırtıcılara tehlikelerine çok e, açık e, dolayısıyla dışlanan insanların yaşadığı tehlike öyle böyle değil ve bir şekilde bilinçaltımızda. Bizi neredeyse fiziksel acı gibi algıladığımız bir şey bu. Ve bu son zamanlarda yapılan bilişim yani sinir bilim denemeli, deneylerinde ve araştırmalarında açıkça ortaya çıkmış. Yani yalnızlık fiziki acıyı yani dokunma sadece hemşirelerin mesela en çok toplumda bir numaralı şey olması... Sevilen e, grup, meslek grubu olması, hasta bakıcıların e, buna dayalı. Çünkü onlar ellerini dokunuyorlar. Evet, temas ediyorlar. Temas ediyorlar Yalnızlığı gibi acıyı, fiziki acıyı çok azalttı, tespit edilmiş yani. Evet, e, şöyle diyor şimdi o yeri bulmaya çalışıyorum. E, kötü bir şekilde paylaştırılmakla... E, Beraber akla ziyan bir maddi refah çağında yaşıyoruz. Ancak maddi koşullarda meydana gelen bu büyük genel ilerlemeye atalarımızın beklediği gibi genel mutluluk eşlik etmedi. Aksine bu atomlaşma çağı en zengin zümreleri de pençesine alan kaygı, hoşnutsuzluk ve tatminsizlik gibi sorunları büyüttü diyor. Evet yani bir anda işte bu topluluk dostluk eşitlik en listenin en tepesinde oluyor ortak varlıklar ortak sebeple hedefler bir de hariciler işte halbuki dışsal sebepler olarak prestij statü imaj ün ve Performans ve toplumu diyebiliriz. Evet. Ee, başka bir fi filozofun deyişiyle. Bu en e, mutlak değer, en e, önemli değer haline geldiğinde e, yalnızca insanlar e, ilişkilerini reka rekabet üzerinden e, var olmasına sebep oluyor. Dolayısıyla biz yanımızdaki insanı bir şekilde bizim gibi bir insan olarak algılamaktansa evet. ve e, bir öteki, rakip olarak evet, görüyoruz. Ötekileştirme de çok yaygın tabii ama empati bunun yerine anlayış ve bağlantılı olmak, başka insanlarla kendini kabul etmek ve bağımsız düşünce ve eylemi de e, ortaya koyabilecek. Bir, yani bir restorasyon evet hikayesine evet, ihtiyacımız evet, var, evet. restore edecek. Bu yalnızlık kültürünü, bu bireyciliği tersine çevirecek kay, paylaşımcı ve katılımcı kültürü. Ortak bir sosyal neden benimseyerek kültürü besleyecek yeni bir psikaya ihtiyacımız var. Evet, mahalleler, bütün bu şeyler işte, kooperatif tipi gıda kooperatifleri başta olmak üzere şeyler. ...bir takım sürekli şenlikler yapılabilmesi... ...bunun örnekleri Türkiye'de de çok görülüyor... ...özellikle Gezi'den başlıyor... ...çok var... Ee, ...ve yani insan biraz gözünü açıp baktığı zaman... ...aslında bir, bir, bir sürü bir yerde bunların kendiliğinden ortaya çıktığını... ne tanık oluyor tohumlarla ilgili tarımla ilgili yiyecekle ilgili, çevreyle ilgili bir sürü küçük küçük hareket var hakikaten özellikle geziden sonra da bunlar iyice ortaya çıktılar evet şimdi birazcık da şeye değinebilir miyiz Cem Alpan yani en prensipler bildirgesi diye bir şey koymuş Evet. Ah, henüz basılmamış bir kitap üzerinde ilk defa yapıyoruz böyle bir konuşmayı evet, Yakında çıkacak. Yakında çıkmak üzere. Bu mevcut metnin 19. sayfasında prensiplerini bilmek yani değerlerin en alt tabakasından türeyen toprak olarak tanımlanabilir diyor prensipler. Ve bir siyaset felsefesinin beşiğinde yer alan temel ilkelerdir siyasi prensipler. Başka bir deyişle olmasını isteyeceğimiz dünyanın bir tasviridirler. Tekrar etmekte fayda var. Açık seçik ifade edilmelidirler. Böylece inançla ve övünçle izah edilmeleri ve yaygınlaştırmaları mümkündür. Benim yani naçizane yıllardan beri ilkeleri her şeyi üzerinde tutmak prensipleri... Bu açık radyonun da açık kastede özellikle evet. çok uzun yıllardan beri savunduğumuz bir şeydi bu. Böyle o da bazı siyasi angajmanı olan arkadaşlarla birlikte yeni bir siyasi hikaye için ilham verecek bir dizi ilke sıraladık diyor. Onları bir üzerinden geçelim mi? E, geçelim. Prensipler bildirgesi adı altında bunları sıralamış. E, ilki, e, den başlayarak okuyayım. E, bir, empati, saygı, adalet, cömertlik, cesaret, keyif ve sevginin rehberlik ettiği bir yerde yaşamak istiyoruz. Evet. Ee, herhalde buna kimsenin itirazı olmaz. Ee, dürüstçe verilen, kanıtlara dayanan, hesabı sorulabilir ve şeffaf kararlarla yönetilen bir yerde yaşamak istiyoruz. 3 Herkesin ihtiyaçlarının karşılandığı, karşılanırken de yaşayan dünyaya, burada yaşayan dünya konusunda da bir e, e, parantez açmak lazım. Buna çevre e, kelimesini kullanmayı sevmiyor. Evet, aynen öyle. Bunu yaşayan dünya diye özellikle belirtiyor. Dünyaya ya toplumun bekasına zarar verilmediği bir yerde yaşamak istiyoruz. Dört, ürettiklerimizin ve üretirken kullandığımız kaynakların adilce ve yaygınca dağıtıldığı, refahın paylaştırılmasının genel bir proje olduğu, iktisadi etkinliğin evrensel, evrensel dirliği sağlama amacı güttüğü bir yerde yaşamak istiyoruz. Beş, diyelim teoride ve pratikte Tüm insanların eşit haklara sahip olduğu bir yerde yaşamak evet, istiyoruz. Evet. Ben de birazcık devam edeyim. Sen ait bir şey söylüyor muydun Tüm insanların korunduğu, güvende ve emniyette olduğu, önemsendiği bir yerde yaşamak istiyoruz diyor altıncısı. Yedi, nerede doğmuş olurlarsa olsun herkesin gurur duyduğu, muhitlerde oturduğu, topluluk hayatına dilediğince dahil olduğu bir yerde yaşamak istiyoruz. Sekizincisi uzakta bir yerlerdeki tehlikeden ve katliamdan kaçanlar da dahil muhtaç olan herkese gururla ve ısrarla yardım edilen bir yerde yaşamak istiyoruz ki son zamanlardaki örnekleri korkunç yani. Korkunç. Macaristan'da ve başka yerlerde bu mülteci konusunda. Dokuz serpilip zenginleşen doğal dünyanın hem o zengin ve bereketli yaban yaşam için hem de günlük hayatın curcunasından teselli arayan insanlar için sığınak oluşturduğu bir yerde yaşamak istiyoruz. Bu da ekoloji işte. Ve on e, siyasi sistemin adil ve mutlak temsil yetkisine sahip olduğu, herkese söz hakkı verildiği ve her oyun sayıldığı sonuçların ne satın alındığı ne de önceden planlandığı bir yerde yaşamak istiyoruz diyor. İsterseniz siz devam edin. <gülüyor> Ee, kararların en uygun seviyede demokratik katılımcılığı ve bağlantıyı kucaklamak amacıyla alındığı bir yerde yaşamak istiyoruz. 12. Herkesin anlamlı demokratik seçimler yapabilmesine imkan veren bilgilere rahatça ulaştığı siyasi tartışmaların dürüst anlaşılır ve kapsayıcı olduğu bir yerde yaşamak istiyoruz. Evet yani Wikipedia gibi şeylerin evet, evet. yasak olmadığı Olmadı. bir ortam olması lazım, Olmadı. manipüle edilmemesi lazım evet. Eğitimin hala zevk veren bir süreç olduğu, her e, türden yetisi olan çocukların ve e, hayat boyu öğrenmeye devam eden yetişkinlerin bu sürece hevesle iştirak ettiği bir yerde yaşamak istiyoruz. Burada bu, Türkiye'de de muazzam tabii hem üniversitede hem de başka meslek okulları seviyesinde çok ciddi problemlerin artarak devam ettiği bir yerde bu son derece önemli bir şey yani. Evet. Zevk veren, keyif veren bir süreç eğitim Ve bir şekilde bir yönelimi olan e, bir eğitime de ihtiyaç var. Yalnızca işte çocukları geleceği hazırlamak diye bir şeyden bahsediliyor. Genelde çocuğu olan herkes biliyor ama eğitimin bir topluluk hayatına hizmet eden bir yönelimi evet. olduğu konusu da çok kuşku götürür gerçekten. İyi konutlara, hızlı ve etkili sağlık hizmetine, sağlıklı ve yeterli diyete herkesin erişebildiği bir yerde yaşamak istiyoruz. 15, güvenli, zengin, dayanıklı bir milletler topluluğu oluşturma imkanı verecek bir yerde yaşamak istiyoruz. Ve 16, sonuncusu da yeni fikirlere ve bilgilere, yaratıcılık, araştırma ve keşfetme gibi değerleri açık bir yerde yaşamak istiyoruz deniyor. Evet, bu çok 15-16 ilke son derece hepimizin hayatında klişe gibi görünecek ama hepsi hayatımızdan kopup gitmiş, uzaklaşmış ve tekrar geri getirmemiz gereken ilkeler aslında bunlar. Ya aman biliyoruz evet. bunları diyecek halimiz yok. Yani bunlara ulaşmamız lazım. Yok bunu şimdi düşünürken aklıma epey bir neredeyse bir 20 sene öncesi geldi bu açık radyonun da radyoculuk faaliyetinin çok önemli bir noktasıydı 99 depreminde olanlar insanların bir anda nasıl yardımlaştığı. Hiç bir araya gelmeyen grupların nasıl işte bir arada çalışarak bir şeyler yaptığı bazen böyle evet, telsiz çevrimine dönüşmüştü hatırlıyorum ben de çok net olarak ne yapacağımızı şaşırdığımız bir 15-20 saat oldu. Evet. Ondan sonra bütün formatını. Kay boyunca tamamen değiştirmiştik. Değiştirmiştik. Radyoculuk olarak da öyleydi. Şey de enteresan Yani ilk defa işte ülkücü insanlar söylüyordu ya işte küpeli çocuklar hep ön davranmıştık ama onlar müthiş yardımcı oldular evet, evet. şu bu gibi. Evet yani burada çok önemli bir şey de söylüyor. Bağlanma diye bir şey. Aidiyet hissinin son derece dışarıda kaldığı insanların. Ait olamamanın büyük bir sıkıntısını çektiği bir dönemde tekrar aidiyete dönüşmemiz, dönüşmemiz gerektiğini önemli belirtiyor, değil mi? Evet, özellikle değerlerini ve prensiplerini açık seçik ortaya koymayan bir siyaset politikalardan başka insanların bağlanacağı bir şey bırakmaz diyor. Oysa politikalar prensiplerin toprağında yeşer midir? ...koşullar değiştiğinde... ...değiştirilmelidirler. E, elimizdeki tek bağ... ...bu politikalara yönelik ise... E, ...onlar değiştirdiğinde... Bağ, ...o bağlarımızın da... Kop, ...koparmamız gerekir. Evet bu çok önemli bir cümle de sarf ediyor... ...burada mesela George Monbiot... ...ve gün gelir... ...tercih ettiğimiz parti yahut hareket... ...bizden yeni politikalara... ...bağlanmamızı bekler. E, e, evet... Ee, ve sonra siyasette bağlılıktan bahsediyor. Ee, ve bu bağ çok zor elde edilir ve bir daha koptu mu e, tekrar bunu tamir etmek pek mümkün olmaz diyor. Ee, siyasi devinimi yıllar, on yıllar hatta kuşaklar boyu sürdürmek için e, kalıcı bağlılıklar geliştirip bunları sağlamlaştırmak, yayınleştirmek gerekir diyor. Evet yani gelip geçici bitkilerdense toprağa özenle korunduğunda sonsuza dek yaşayacak olan toprağı sevmeye sevk etmekle olur. Bu da siyasi takipçileri demiş. Peki yani birkaç dakikamız kalmışken bir de şeye dönüp tekrar bakabiliriz ama yani belki bir program daha yapmamız Tabii. iyi olabilir. George Monbiot'un bu bence çok önemli. Bundan önce kitabı da önemliydi. Ama, Yaban yabancı e, Evet e, bu özellikle çok büyük bir şey var. Bir de how did we get into this mess diye de bir, bu yazıları Guardian'da çıkan yazılarını topladı. Toparladı. Toparladığı ilginç bir kitabı da vardı. Ama bu e, sonuç bölümünde de birkaç şey söyleyelim. Yani aidiyete hasret Çekmek üzere yani sonuç bölümüne e, geçebilirsek bir iki kelimeyle de onu özetleyelim isterseniz. Geçelim. Ee, bu kitapta aidiyet siyaseti altında şunları söylemiş. Bu kitapta umut ve restorasyon ya da işte onarma iyileştirme hakkında bir hikaye. Daha iyi bir dünyaya giden bir politikayı aydınlatacak bir hikaye anlatmaya çalışıldı. ...tabiatımızın belirleyici yönlerini ortaya çıkarmak arzulandı. Şimdi bu aslında demin bahsettiğimiz bu değerler ve prensiplerden bahsederken... ...biraz sosyal antropologlardan, onların çalışmalarından bahsediyordu. Yani aslında empati tamamen insan doğasına has bir şey... Evet. ...ve aslında pek de maymunlarda olan bir şey değil... ...ve tekrar Mumbai... ...bunu... ...altını özellikle çize çize... ...işte vurguluya vurguluya... ...devam ediyordu... ...aidiyetimize yeniden can verme... ...kelimenin iki anlamıyla da... ...yolları arandı diyor bu kitapta... ...şimdi sonra da... ...kitap boyunca işlediği temalara... ...kısa kısa... ...değinmiş... ...ait olma özlemi demiş... Olağanüstü yaratıklarız, sahip olduğumuz yardımlaşma ve karşılık verme kapasitemizin hayvanlar aleminde eşi yok. Ancak bu sıra dışı özellikler aşırı bireycilik, rekabet ideolojisi tarafından baskılanmıştır. Evet, bu ne, neoliberal diye tarif edilen ama aslında kapitalizmin özünden de kaynaklanan bir sapma. Aslında den yani natüre de olma hali insanın ama bunu döndürebiliriz diyor yani. Evet bu ideolojiyi ayrıca bir de bunu yansıtan hikaye sayesinde yabancılaşma ve yalnızlık zamanımızın belirleyici koşulları haline geldi. Evet yani ya Marx'a da burada tabii bir önemli gönderme de var üstü örtülü olarak. Yani yabancılaşma ve yalnızlık zamanımızın belirleyici koşulu. Bunları dirliğimizi tehdit eden unsurlar olarak algılamak yerine ülkümüz olarak haddetmeye ikna edildik diyor. Evet. Bunun sonucu olarak da içine gömüldüğümüz tepkisellik ve acizlikten çıkış yolu tasavvur etmekte zorlandık diyor. Evet yani ortak sorunlarımızı bırakın çözmeyi ayrımsamakta bile zorlandık ve insanların en iyi şekilde yaptığı şeyi yapma potansiyelimizi de durdurdu, cat vurdu, birine yönelik bir tehdidi herkese yönelmiş olarak görmek açmazlarımızla yüzleşmede ortak bir zemin bulmak bunların üstesinden gelmek üzere birleşmek yani açık radyoda ilk okuduğumuz şeyde Alexander Dümemper'in e, üç silah şölleriyle başladık biz bu okumaları yapmaya orada birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için sloganı hala bugün için fakat geçerli evet ...daha sonra... ...yabancılaşma siyasetine... ...aidiyet siyasetiyle... ...karşılık vererek... ...hayal gücümüzü yeniden ateşler... ...ve eyleme geçme... Yet ...yetimizi... ...tekrar keşfedebiliriz diyor. Evet yani iyi paydaşlık... ...kamu yararı... ...sistemi sahiplenmek ve... ...halkın bilgeliğine güvenmek... ...gerekiyor diyor... ...yani... Bu, bu önerilerin bazıları kulağa rüya gibi imkansız hayal gibi gelebilir ancak bunları gerçekleştirebilmenin yollarını ben araştırdım ve kendi kendini motive eden gönüllü ağları örgütlemekle yeni siyaset tekniklerini geliştirip kucaklamak için halkın bilgeliğinden faydalanmakla paranın iktidarının asla başa çıkamayacağı bir gücü mobilize ederiz. Büyük ölçekte iş görecek şekilde yardımlaşma diyor karşılıklı destek bu daha önceki bölümlerde de bununla ilgili çok örnek veriyordu ya yani mesela müşterekler dediğimiz şey çitleme yasasından evvel insanların işte otlakları belirli yerleri özgürce kullandığı dönemler vardı aslında. Şu anda bunları biz tasavvur etmekte çok zorlanıyoruz ama daha 800 yıl önceki Magna Carta'da ormanları korumak için de aynı şey bir, bir ikinci yasada çıkarılmış. Evet. Evet yani bu e, siyasetçilere ulaşmak ve onları ikna etmek için geliştirilen yeni stratejilerle de bunlar <gülüyor> harmanlanınca bu yönetimin demokratik politikaların kapsamı içinde başaramayacağı, değiştiremeyeceği hiçbir şey yoktur diye gayet umutlu bir güç verici bir şeyle de bitirmekte kitabını. Fakat dün bir... E... <gülüyor> ...tweet atmıştı... E, ...dikkat çektim... ...bu kitabın e, İngiltere'de... E, ...şeyi çıkmış... E, ...peyperbeke çıkmış... ...ve şöyle diyordu... ...hakkında hiçbir şey inatla yazılmadı... E, ...hiçbir eleştiri görmez ya, ...çok ilginç ki. bir şey... ...yani <gülüyor> hakikaten şaşılacak şey yani... Bir, bir... Bu, bunun üzerine, ...bu üstü suskunlukla geçiliyor... Açık radyo olarak kararlıyız bunu <gülüyor> sürdürmeyin İngiltere gibi diye. Evet çok haklısınız. Yani sonuç olarak şöyle ben yani çevirerek okuyayım. Topluluğu yani community'yi yeniden yapılandırarak kamu hayatında, kamusal hayatta ve dünya yüzündeki yerimize sahip çıkarak sıra dışı doğamız, tabiatımız, digergemlik, duygudaşlık ve derinden bağlılık duymamızın o zaman da sıra dışı tabiatımız özgürlüğüne kavuşur. Yalnızlık ve yabancılaşma çağını, rekabet ve aşırı bireycilik takıntımızı, imge ve şöhret tapıncımızı ve iktidarla zenginliği ardımızda bıraktığımızda karşımızda bizi beklemekte olan bir kişi bulacağız. Gerçek karakteri baskılanmış olan, hayal ettiğimizden iyi biri bu. Kim bu? İçimizde yaşayan... Ve tüm bu süre boyunca orada duran biri. Kendimiziz. Evet. Yani kendi doğamızdan kendi bahsediyor. Baskılanmış doğamızdan bahsediyor. Evet yani süreyi maalesef şu an için doldurmuş bulunuyoruz. Ama İngiltere'de de bahsedilmiyor sizin de hatırlattığınız gibi. Yazıldığı kitabın ilginç bir şey yani. Son derece e, önemli önermeleri bulunan bence manifesto gibi yeni bir çeşit yeni manifesto olarak kabul edilebilir komünist manifestodan sonra bu bu kitabın Everest'te yayınlanması çok iyi olacak hem de seçimlerin öncesi seçimler sırasında yayınlanmış olacak i̇şte, çok, yakında, çok, evet, yakında. çok yakında Out of the Wreckage diye İngilizcesi vardı enkazdan ne diye çevirdik bu enkazı kaldırmak, bu diye, enkazı kaldırmak diye çevirdik Cemal Alpan hem çevirmeni hem de bu konuları düşündürmek için bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. E, hayati son derece önemli günlerden geçiyoruz. Hem ülke olarak hem dünya olarak evet, bence. Evet. E, ve bu tarz düşünürlere e, ve düşünce teatilerine, duygu paylaşımlarına çok ihtiyacımız olduğu teşekkür değil. Çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Açık Gazete. 1968 50. yılında 68 devrimi you you well, you know. Tarih vakfının katkılarıyla <Gülüyor> Evet, bir kez daha 68'i konuşmak üzere buradayız. Ömer Turan'la beraberiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın. Merhaba. Konuğumuz? Konuğumuz bugün Masis Kürkçügil. Masis'i aslında açık radyo dinleyenleri yakından tanıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda da Radyo Agos programında konuk olmuştu bu mikrofonlara. Ama biz usul geri gene tekrar kendisini tanıtalım. Tam 68'i İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde ...öğrenciydi... ...50 yıldır siyasetin farklı katmanlarında... ...siyasetin içinde... ...aynı zamanda yayıncılık yapıyor... 68'in farklı yıl dönümlerinde, 40. yılda da, 50. yılda da çok sayıda konuyla ilgili yazı yazdı. Çok fazla konuşma yaptı. Hashtag Tarih dergisinin bununla ilgili bir özel sayısı var. Aslında hani neredeyse özel sayıyı masis yaptı desek yeridir. Biz de toplumsal tarihte yaptığımız özel sayının başında bir açık oturum yaptık. Orada Nadire Mater, Fatma Gülbert Tay... Ve Masih Küpçügil'i e, konuk etmiştik. E, Sağolsun kendisi kırmadı. Bu sabahta e, açık radyolar bizimle konuşmaya geldi. Küçük bir ek yapayım. Belki de e, 68 üzerine ilk yazılardan birini yazdım. Çünkü 68 yılında Yeni Ufkar dergisinde. Vedat Günyol'un. Ödgü... Evet Vedat Günyol Yeni Ufkar dergisinde. Ferit Dödgü bir Avrupa Gençlik Hareketi özel sayısı yapmıştı. Biz de e, hocamıza dedik ki yani burada da bir şeyler oluyor. Yıl o kaçtı zaman, mı siz? 68. Tam 68. 68 Kasım sayısı Yeni Ufukarı dergisinin. Sen 1947'lisin. Ben 47'liyim evet. Yani 21 yaşında o. Evet ama ben 47 Kasım 22 olduğum için 48 de <gülüyor> yani. Ve ilk yazardan ya bir Türkiye'de sen yazdın. E, dolayısıyla denebilir ki evet yani İstanbul'daki olayları Temmuz dahil olmak üzere tabii ki nihayetinde. Orada e, Ragıp Zarakoğlu'yla, Osman Safet Aralatla e, onların da e, katkısıyla... Mehmet barın bir yazısı vardı öyle bir e, tabii ki biraz jurnalistik bir yazıydı e, evet. biraz da tabi ki özellikle Temmuz'da anti amerikan gösterileri öne çıkaran e, bir yazıydı ama yani sen 40. 50. yıl dedin 1. yıldan başlamış evet, sen Ragıp Zarakol dedin ben de Ant dergisinde onun çıkan bir yazısını hatırlıyorum evet, Haziran evet. işgalinin günü, günü günü bir günlüğünü günü. yazmış evet, çok güzel bir şeydir Evet aslında bugün keyifli. hani e, genç dinleyenlerimiz varsa şu anda TÜSTAV'ın arşivine girdiklerinde o antların pdf formatında açık erişim olduğunu da hatırlatalım o yazıyı aslında şu anda internetten de herkes okuyabiliyor. Şimdi başlayalım. Ee, genelde aslında usul e, söyleşilerde böyle bir ısınma sorusuyla başlamaktır. Ama hani o kadar çok konuşacağımız şey var ki seni de karşımızda bulmuşken hiç ısınma sorusu falan olmadan çok doğrudan e, teorik meselelerle girelim istersen. Isınmadan ee, başlarsak is yerimizi kırmasak iyidir tabii. <gülüyor> Biz zaten e, biraz zaten, önce açık havada ısındık yeterince. E, ayrıca ısınma turnadı da ta 50 yıl öncesinden yazıyla başladı. başlamışlar. Başlamışlar evet değil mi? <gülüyor> Ee, bizim e, Doğan Çetinkaya ile birlikte yaptığımız yuvarlak masada diyorsun ki sen bir tarafta Ho Chi Minh diyorsun, bir tarafta Çe diyorsun. Biri Arjantinli, biri çekik gözlü Vietnamlı. Bütün bunları bir Avrupalı kendisini metsedebiliyordu, edebiliyordu. Evet. Biz Mustafa Kemal'e dönüyoruz. Bir kurucu babaya dönen bir başka 68 hareketi bulmak pek mümkün değildir. İstersen buradan başlayalım. Ee, bu tabii tartışmalı bir konu tartışmalı bir konu ama e, sanıyorum yavaş yavaş artık biraz gecikmiş hatta durumdayız. E, bunları konuşmamız gerekir. Niye? Çünkü niye bir dönüşüm söz konusuysa bu dönüşümü biraz da elinizdeki imkanlar çapında yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Şimdi e, Avrupa kendi geçmişiyle, kendi tarihiyle e, e, yüzleşme konusunda herhalde e, bizden çok daha farklı bir konumdaydı. Bu önemli bir şey. Kültürel olarak tabii ki daha gelişkin bir yerdeydi. Siyaseten de yani hem işçi hareketi hem sosyalist hareket bakımından da çok daha gelişkindi. Biz bir anlamda bu e, 60'lı yıllardaki bazı eski sosyalistlerin ikinci kuvayı bildiğimiz... ve da işte kurt ikinci kurtuluş savaşı diye sevgili İdris Hocamız şey derdi... ...demek ki yani bu ikinci, üçüncü falan diyorsak birincisi olmamış demek ki. Devam ediyor sürekli olarak da 5-6 diye gibisine. İdris Küçük Ömer'den bahsediyor. İdris Küçük Ömer, evet. Ondan sonra... E, böyle bir e, garip bir girdabın içine girmiştik. Öyle olduğu zaman öyle olduğu zaman sizin e, tarihte kurduğunuz ilişki e, bir kısır döngüye doğru gidiyor ve onun size vereceği ufuk çok farklı bir şey. Üstelik de aşkın bir konumda değilsiniz. Kendi içinize kapanık durumdasınızdır. Yani Arjantin'le e, ne bileyim yani bu sadece tabi Fransa'da ve Avrupa için söz konusu değil. Dünyanın birçok yerinde yani Hoşimi'nin popülaritesi çünkü Amerikan emperizmini dize getiren, Ocak'ta Ted saldırısı başlamış faziyette birçok yönden, yani yüz noktadan başlayan bir hareket, o çok büyük bir umut veriyor. Yani dünyadaki e, bütün baskıcı rejimlerin, sömürünün vesaire emperiyizmin işte tabiri caizse ana gövdesi. Bu e, haksız bir savaşta e, dize getirilebiliyorsa, başka bir ülke Brezilya'daki insana da etkiliyor bu. Hı hı. Brezilya'daki etkinde de etkiliyor. Onun için e, işte ritmik bir şey de var. Otur, otur, kalkıyorsun. Hoşimin sloganıyla hı hı. ho ho ho derken. E, Çey'in e, konumu da tabii ki o açıdan ilginç. E, o da e, biraz kilisesiz bir devrimci. Yani ee, o zamanki merkezlerle kıyasladığın zaman o merkezlerle doğrudan doğruya bir bağlantısı yok. Hatta Sovyetler Birliği'ne özellikle Cezayir konuşmasından sonra çok açık bir şekilde tavır almış vaziyette bu üçüncü dünyadaki kurtuluş savaşlarıyla ilişkisi konusunda ve apayrı, özgün bir çizgi istiyor. Bunu da herkes bir tür e, kendisiyle özdeşleştirmiş vaziyette. Bu yani... E, Kurucu babalar yerine, kurucu babalar yerine Tabiri caizse dünyayı sarsan, dünyayı sarsan e, yeni idoller ortaya çıkıyor, yeni görüşler ortaya çıkıyor. Onların peşindedir. Ama siz eğer Mustafa Kemal resmini eğer halıya dokuyorsanız ve Anayasa sosyalizm açıktır diye bizim gençliğimizde böyle işte duvar holları vardı küçük. Ondan sonra e, ve oradan kendinize bir e, kalkış noktası arıyorsanız burada ciddi bir problem var ciddi bir problem var. Ee, bunun daha sonraki e, siyasetimizde de maalesef ağırlığı olduğu kanısındayım. Evet günümüze kadar da devam eden bir e, problem e tabi, diyebiliriz. Tabii çünkü buna. sosyalist hareketin önemli özelliklerinden bir tanesi tabii ki egemen ideolojilerden dünya görüşlerinden yeni eşitlikçi, özgürlükçü e, demokratik tabii benim için bu çok esaslı bir unsur. Ee, bir zihniyet geliştirmek. şimdi Ama siz kalkıp da böyle bir tartışmalı bir konumda olan nihayetinde bir egemen e, partinin, devletin e, simasını e, önünüze koyarsanız idol olaraktan, o takdirde zaten bir kopuş veyahut da bağımsızlaşma gerçekleştirme imkanına sahip olamazsınız. Bugün de ciddi bir sorun. O gün çok daha ciddi bir sorundu. Çünkü o günkü siyaseten ee, vahim sonuçlara uğra uğranmasındaki yani bu zihniyet bir kıskaç tabii. Yani bu sadece e, geçmişte de bağlantı. birden bir 68'de ortaya çıkmadı bu hikaye. 68'i miras aldığı bir düşünceydi. Felaket burada. Yani yoksa 20-21 yaşındaki insanların oturup da e, durmuş oturmuş teoriler, e, tarih, felsefeleri falan e, geliştirmeleri mümkün değildi. Nihayet onlar karşı karşıya kaldıkları Ciddi sorunlara bir yanıt aramak durumdaydılar eldeki malzemeyle. O malzemenin kıtlığı e, ama bir taraftan da bir eylem mecburiyeti, sorunlara bir cevap bulmak mecburiyeti diyelim ki böyle bir kıskaç oluşturdu. E, bu kıskaçta tabii ki bu dediğiniz veya yaptığın alıntıdaki e, problem önemli bir rol oynadı. Türkiye'ye tekrar geri döneriz ama istersen biraz dünyaya bakalım. İdollerden bahsettin. İdoller deyince aklımıza kimler geliyor? Onların beslendikleri kaynaklar nelerdi? Eylem biçimleri nelerdi? Ne söylüyorlardı bize 68'de? Farklı dolaylı, olaraktan, dolaylı olaraktan tabii farklı ülkelerde... Yani mesela derim ki Almanya'da Bloch, Ernest Bloch... E, Marcuse, yani şeyden... E, Rudi Düşke üzerinden orta biraz da onun öğrencisi vesaire. <gülüyor> Henri Lefer Fransa'da hmm. önemli. Tabii Sart da önemli. Ama tabii... E, Gerçekten mesela Almanya'da o koskoca öğrenci hareketinde kaç kişi onları okumuştu? Veyahut da Fransa'dakilerin kadar neyi okumuştu meselesinin ötesinde burada tabii gene onlar da 20-21 yaşlarındaki insanlardı. Onların da arayışı esas olarak esas olarak yani 68'inde tabii temel özelliklerinden biri olan o güne kadar var olan iki kutuplu dünyada yani işte sözde hür dünya yani batı bloku ve doğu bloku yani Soğuk sosyalist, bloku, sosyalist o hikaye bunun dışında bir hareket olarak gelişti. Bu sıkışmıştı aşmak için. Çünkü bu sıkışmışlık yeni e, sorunlara bir yanıt getirmiyordu. Yani işte Komünist Partisi, Frans Komünist Partisi mesela 68'de Fransa'da çok önemli. Hareketi bloke ettiği için çok önemli. Mesela diyelim ki Charles de Gaulle e, o zaman devlet başkanı olaraktan Amerika'ya daha mesafeliydi. NATO'nun işte askeri kanıtından çıkmak vesaire gibi sorunlar vardı. Dolayısıyla mesela diyelim ki Rusya'nın politikasına yatkın bir şeydi. Bu Komünist Partisi çok önemli bir şeydi. Yani e, sosyalizm vesaireden çok daha önemli olan onlar için bu tür real politik meselelerdi diyelim ki. E, bunun dışında bunun dışında arayışlar oldu. E, Çin kültür devrimi başlangıçta bir e, insanları etkiledi. Ama bu tabii özellikle Fransa aydınlarını etkiledi. Bu yanlış bir etkilenmedi. Onlar zannettiler ki aslında gerçekten orada bürokrasiye karşı bir kitle hareketi, önemli bir evet. kitle hareketi var diye. Ee, ama tersine bir durum söz konusuydu. Aslında bir, büyük bir tasfiye ve kültür devriminden ziyade aslında bir kültürsüzlük devrimi oldu. Evet, milyonlarca kişinin de hayatını kaybettiğini sonradan öğrendik. Yani, yani o kültür devrimini yanlış anlayanlardan biri olarak. Evet, evet. Ben yani sana baktım ama <gülüyor> e, söylemek istemedim. Evet, aslında ben. stüdyonun şu an var tabii. Evet, onu evet, hep akılda tutuyoruz. Evet. Ondan sonra e, bu tabii ciddi bir şeydi. Fransa aydınları bu konuda çok e, ciddi bir e, yanılgıya kapıldılar. Ama esas olarak tabii ki esas olarak bu arayışta e, dolayısıyla bu bloklar dışında bu bloklar dışında bir simge söz konusu idol derken de simge derken bu düşünürlerden ziyade düşünürlerden ziyade eylem adamları tabii ki o anda çünkü bir eylem ihtiyacı var nihayetinde pratik bir mesele bu nasıl çözeceksin diye. Bu çok paradoksal bir şey çünkü şey bir taraftan mesela Fransa'da 9-10 milyon işçi greve gidiyor. Büyük bir genel greve yapıyor. Fransa tarihinde görünmedik bir şey. Yani 36 alt cephesinden önce 30, 36 tarihlerinde çok önemli işçi hareketleri vardır. Ee, Resistans'tan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra var vesaire. Ama böyle bir şey, böyle bir şey tarihte görünmüş bir şey değil. Bu kapsamda. 6-6 Mayıs'ın 2. yarısı. Tabii yani ondan sonra. Ben de bir ufak parantez açayım burada izninle. Yani çok önemli bir noktayı işaret ettin, noktaya işaret ettin. Yani de Gaulle aynı zamanda Rezistans'ın büyük kahramanı yani ha. milli kahraman Fransızların Fransa'yı kurtaran insanlardan biri Vichy hükümetine karşı Londra'da hükümet kurmuş adam ne ona rağmen de Gaulle'ün şeyine karşı çıkan bence 68'in en temel şeylerinden bir tanesi de bütün o milli kahramanın despotik eğilimlerini Evet. komünist partisinin şeyine rağmen baltalamasına rağmen e, ortaya çıkaran çok önem, önemli taraflarından biri de bu bence 68. E tabi işte bu otoriter e, bir ya, tek adam rejimi bir şeydi. Yani. Evet evet e, onu söylemeye o, çalışıyor. Bu e, çok önemli bir e, problemdi onlar için ve e, her ne kadar o işi becerdiler başka türlü becerdiler. Haziran seçimlerini Dugol aldı 68'de e, Mayıs'ın arkasında. Fakat bir sene sonra hemen hemen bir referanduma Gitme ihtiyacı hissetti. Tekrar bir dayatma yaptı. Ve devrelim gitti. Referandumu kaybedince devrildi gitti. Dolayısıyla 68'de beceremediklerini 69'da başka koşullarda bir referandum becermiş oldu. Tabi yine geriye dönüp baktığımız zaman kim kaldı geriye o günden bugüne o günde öne çıkmış olan ben sürekli olarak... Ee, geçtiğimiz günlerde Fransa'da biliyorsunuz tam da 22 Mart'tan başlayaraktan çok büyük işçi hareketleri oldu. Evet. Kısmen öğrenci hareketleri oldu ama işçi hareketi inanılmaz bir şekilde e, yani 68'den sonra bugüne 50 yıldır olmadık bir şekilde 68'in hatırasını yaşatmak için değil çünkü o insanların ya kendi günlülük sorunları var. Bu günlülük sorunlarından hareketle aslında sokağa çıktılar. Ee, çok ilginç bir flama vardı aslında ve flama CJT'ye aitti. CJT Frans Commun Sparse'ın sendikasıydı ve 68'de hareketi bloke etmeye çalışan Malt bir sendikaydı. Işte, sendikaydı sendikaydı ama bu kez CJT'nin flamasında Che'nin CJT yazıyor yanında Che'nin siması vardı. Oh. Şimdi dolayısıyla 50 yıl sonra 50 yıl sonra dolayısıyla 68 kendisini o açıdan kabul ettirdi. Bir başka açıdan da Che'ye yönelik eleştiriler babında tarih devam ediyor çünkü eğer gerçekten bugün Fransa'da en radikal dirinişi yapan işçiler sembol olarak neyi bulabiliriz? İnsanlara daha özgürlükçü, daha eşitlikçi gelen sembol olarak neyi bulabiliriz diye Ç'yi bulup oraya koyuyorlarsa bu da Ç'nin künyesine yazılmalı. Yani sadece onun gerilla savaşa yazdığı, yaptığı kitaplar veyahut da Afrika maceraları veyahut da işte Bolivya'da başına gelenler değil. Katledilmesi değil. Aynı zamanda bugün işçi hareketinde böyle ciddi bir olayda aranan bir sembol haline gelmesinde mutlaka onun künyesine eklememiz gerekir. Peki Masih, ben de bir şey söyleyeyim. Bu Gezi hareketi diye adlandırdığımız şeye 68 ile bağlantısını nasıl görüyorsun paralelliğini filan böyle bir şey nasıl yorumluyorsun? Şimdi bu tür hareketlerde bu birikim de yani ön hazırlık diyebileceğimiz şeyler de önemli. Yani e, özellikle Fransa'da, Meksika'da şimdi tek tek sayabileceğimiz bir düzü ülkede. Franco İspanyası'nda, orada da Madrid'de fabrika işgalleri ve evet. e, üniversite işgalleri söz konusu oldu. Fakat onların siyasal birikimi, kültürel ile bizim konumuz arasında e, önemli bir fark var. 12 öğleden sonra e, 30 seneyi geçmişti şey olduğu zaman. E, neredeyse 35 sene olmuştu gezi gerçekleştiği evet. zaman ee, ve tabi ki Türkiye'de yaş da 30 yani bu gençliğin e, tabiri caizse deneyim açısından siyasi deneyim açısından siyasi kültür açısından hafızasında büyük boşluklar var bu açıdan bir hoşnutsuzluk vardı bir öfke vardı ama bu öfke bu öfkeyi tırnak içinde çok açık seçik bir takım talepler malzemesi hakkında halinde e, özetlemeleri beklememek gerekirdi. İşin ilginç yanı gezin tabiri caizse yazılmamış eylem programından ziyade iç ilişkileri yani o gezinin içinde var olan ilişkiler insanların orada birlikte kurdukları hayat ise çok ilginç bir şekilde e, bu alandaki dünyadaki kazanımlara paralel yani işte dayanışmacı eşitlikçi Özgürlükçü yani işte birbirinin hakkına riayet eden ona özen gösteren özellikle ben sürekli olarak yani o gördüğüm bir sahneydi sonradan okulun bir sahne olmadığı için afsamda yer etti yani e, antikapitalist Müslümanların namaz kullarken e, çocukların etraflarına çevirip yani herhangi bir kazaya gelmeyelim evet. e, bir yanlışlık birisi bir yanlışlık yapar ve ondan sonra tabii ki e, büyü bozulur yani. Ee, o özeni göstermeleri yani adam sen de diyebilirlerdi. Namazını kılıyorsa oluyor tamam karışmıyorum dersin ama onu korumaya yönelmesi Çok yani ona saygı evet. duyması ona saygı duyması bizim e, sosyalist hareketteki geçmişimiz açısından da e, önemli bir hamledir. İştirakçı ilmiden beri aslında e, tabii ki e, Müslüman olan bir toplumda sosyalizmi nasıl gerçekleştiririz veyahut nasıl yaygınlaştırabiliriz diye tartışmalar var zaman zaman ama bu tartışmaları yapmamış, bunlardan bir haber olan e, insanlar orada e, belki de e, en kolay çözümü buldular evet. ve ondan sonra da e, sanıyorum Ramazan'da yeryüzü sofralarına evet. e, sadece e, oruç tutan veyahut da Müslüman olan insanlar değil oraya onlara saygı duyan, onlara katılmak isteyen, onlarla bunu paylaşmak isteyen insanlar da katıldı. E, dolayısıyla gezinin getirdiklerini küçümsemek gerekir ama 68 çok açık seçik siyasi siyasi e, yönelişi olan yani açık şekilde antikapterist, açık şekilde antitemperist Prak dolayısıyla açık şekilde antibürokratik e, bir hareketti e, ve tabii ki kültürel sonuçları itibariyle de sinemadan e, yeni polisiye romana kadar diyelim ki e, yansımaları oldu. Bunların bir kısmı hala bugün devam ediyor. Dolayısıyla e, insanlık tarihi açısından 20. yüzyılda 17 Ekim'den sonra yani Sovyet sonraki önemli olay olarak varlığını sürdürüyor ki bugün de Fransa'da mesela yeni kitaplar çıkıyor. Yeni tartışmalar yürütülüyor. Yeni keşifler yapılıyor. Çevreye doğru yayılıyor. Yani o merkez Sorbon sadece oradaki barikatlar. Oradaki Durum yeniden değerlendiriliyor. Mesela diyelim ki işçilerle öğrenciler arasında bir kopuş olduğu söylenir. Hmm. Son yapılan özellikle polis raporlarından istifade ederek bir tarihçinin yaptığı araştırma sorbonda barikatlar kurulduğu zaman orada genç işçilerin olduğunu gösteriyor. Hmm. Ee, dolayısıyla orada tabii 68'de e, esas olarak Sejete ve Frans Komünist Partisi'nin dışında yani onların bürokrasik cenderesini kıran aşağıdan gelen bir genç e, işçi kesiminin çok daha radikal olduğu mesela anlaşılıyor. Dolayısıyla keşifler ve icat bu, bu konuda devam ediyor. Peki Türkiye'de durum nasıldı bu işçi eylemliği ve öğrenci eylemliği arasındaki bağ konusunda? E, tabii ki gene bizim işçi eylemliğimizin sınırlığıyla birlikte ele alırsak e, yani bir kısmi bağ vardı. Bu bağın en fazla e, tabiri caizse e, irtibatlandığı insan Harun Karadeniz'dir aslında. Ee, zaten e, kendisi de analarında anlatır. Teknik Üniversite'ye e, hemen hemen Teknik Üniversite Öğrenci Birliği'nin yaptığı işgal bittikten sonra derbiden bir sendikacı gelir ve e, biz, e, işte, yani grev devam ediyor, sonuçsuz kalıyor, yani devam ediyor. İşgal yapacağız, der Harun'a. Ve e, Harun'dan ne yapmak gerektiğini söyler. Ve orada onun e, fotoğrafları falan da vardı. İşte derbiye gidilir. Bu derbi işgaline gidiş bazı arkadaşlar açısından özellikle Harun ve arkadaşlar açısından diyelim ki ondan sonra da e, tabiri caizse öğrenci hareketiyle işçi hareketi arasında daha e, yakın bir ilişkin kurulması için bir eğilim olur ve zaten e, bu olaydan bir sene bile olmadan sonra e, arkadaşlarıyla birlikte Arun Karadeniz Kartal'da işçi birliği diye sade basit işçilerle birlikte e, çalışma yapacağı bir mekan oluşturur. Biraz önce şeyden söz ettin yani bu Prak odağında dedin ki aslında genel bir antibürokratik tavır vardı. Evet. Bunu herhalde Sovyetler Birliği'ne de bir mesafelenme olarak okumak mümkün. Türkiye'deki tartışmaları bize nasıl aktarırsın bu konuda? E, bu, evet bu konuda ilginç Çünkü olan şu. Çünkü bir taraftan da aslında Türkiye'deki hareket de tipikle Türkiye İşçi Partisi'yle ilişki halinde... Ee, evet. Bir şekilde şekilleniyor. Ee, hani Aybar'ın Moskova çizgisine mesafesini biliyoruz ama daha sonra Prak meselesi geldiğini partide de bir tartışma Evet bu. tek tek baktığımız zaman ilginç olan şudur tabi Aybar e, hemen söyleyeyim ki tabi Aybar'la yakın teşkil mesai de bulunan Abidin Dino'nun Ant dergisinde e, çok güzel yazıları vardır. E, yürüyüşlere katılır ve bir seri yazı yazar. Abidin Dilo. Evet, Mehmet Ali ee, Ayber'den bahsediyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin lideri. Evet. Yani başkanı. E, o vesileyle e, bu Fransa'daki hareketler konusunda veyahut dünyadaki hareketler konusunda Mehmet Ali Ayber çünkü aynı zamanda Vietnam konusundaki Rasıl mahkemesinde üyesiydi. O konuda da bir asasiyeti vardı. Vietnam'dan geldiği zaman işte bir e, mitingde e, Vietnam'dan geliyorum dediği zaman bizim de tüylerimiz diken diken olmuştu. Yani hissetmiştik. Evet. O ondan sonra o bu tür gençlik hareketlerini onaylıyordu. Ee, Prak'taki tabii ki Dupçek hareketini yani güler yüzlü sosyalizm denen hareketi e, antibiyokratik hareketi destekliyordu. Ve daha sonra da tabi ki Varşov Park'ta e, tanklarının bu hareketi ezmesine karşı çıkacaktı. Fakat Türkiye'deki gençlik hareketi konusunda ise tutuptu Yani her an e, şöyle bir e, kaygısı vardı. Sokakta hareket olur. Sokakta hareket olunca Parlamenter rejimde bir aksama olur. junta i̇şte söylentileri var. E, Sonra da 12 Mart oldu diyeceksiniz. Yani adamın pek haksız olduğu söylenemez. E, ama yani e, bu kadar da gençlik hareketine tabiri caizse tedbirli olun dendiği zaman da böyle bir paradoks ortaya çıkıyordu. E, ama Prak meselesi tabii Türkiye'deki sosyalist hareket içinde Türkiye İşçi Partisi'ne büyük yarılmaya neden oldu. Öbür taraftan da e, dünyadaki 68 ile kıyaslandığı zaman en azdan bir kısım genç arkadaşımızın ve bir kısım çok ihtiyar sosyalist arkadaşımızın diyelim ki e, prag işgalini makul görmesini. Evet bu çok hatırlarsak bu fecat bir, bir şey. Kırılma noktası evet. bence. Yani dünyada böyle bir şey olmamıştı. Fidel Castro o zamanki Sovyetler Birliği ilişkisinden dolayı acı bir zorunluluk diye bunu tanımlamıştı. Acı bir zorunluluk tersi olsaydı belki anlamda olabilirdi ama böyle bir zorunluluk zaten eğer sizin iddianız en azından halkın çoğunluğunu temsil etmekse herhangi bir yani sosyalizmden bahsediyorsanız e, böyle tantlarla ezilecek bir e, rejimle e, sosyalizmi birlikte düşünmek herhalde. Geriye dönüp bakıldığı zaman da herhalde kendileri de düşünebilirler ki eğer 68'de bu tür olaylar olmasaydı acaba başka türlü bir şeyler olur muydu diye. Ben o kanda değilim ama e, olan daha önceden olmuştu. 30'lu yıllarda Sovyetler Birliği'nde zaten bir karşı derin başarıya ulaşmıştı. O Bu başka bir konu ama gerçekten böyle bir şeyi özgürlük adına ortaya çıkmış, eşitlik adına, dayanışma adına ve e, aklımıza gelebilecek bütün hayırlı değerler adına Yola çıkmış olan bir hareketin Çekoslovakya'daki işgali desteklemesi o takdirde kendi kafasındaki sosyalizm anlayışının uh -huh. yani kendi toplumda da gelecekte nasıl bir şey tahvil ettiğini. O zaman böyle bir acı zorunluluğu kendi halkın içinde makul görmen gerekir. Eğer başkası için görüyorsan bu da fecaat bir şey. Evet, çok hmm. temel bir paralellik de ben ilave ettiğimizinizle yani... E Vietnam Savaşı'na karşı olan Büyük Antempey, Amerika Birleşik Devletleri'nde uyanan gençliğin şeyiyle başladı. Aslında Fransa'ya mal ediyor ama 68 Hareketi'nin kökenlerinden önemli bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve orada da mesela hiç unutulmayan imgelerden bir tanesi Budist bir rahibin kendisini çatır çatır yakmasıydı. Aynı paralellik mesela Çekoslovakya'da Prag Baharında Yan Palak adlı bir öğrencinin kendini çatır çatır me <gülüyor> evet. meydan'da yakmasıydı. ve biraz önce söylediğin dehşete düşürüyor insanı. Yani mutlak evet. zorunluk diye bir öğrencinin kendisini yakma yakarak feda etmesini o o başka. O Sovyetler <gülüyor> zorunluktur demek gibi. Çok ilginç bir şey var yani. Evet. Tabii orada sana yalnız bu şey Lenin çıldırmıştı onları yani. Ötekiler geliyor e, tankla ezilenler sokakta göstericilerde bunlar çıldırmış diyor. Aslında 56 Budapest'te olanların da bir tekrar. Evet, bir, bir evet işte e, o da başka bir şey. Polonya Budapest'te Doğu Berlin 1953 o evet, da işçi evet. ayaklanmasıdır. Yani dolayısıyla o bürokratik toplumlar da sandığımız kadar donmuş toplumlar değillerdi. Değil, evet. Bunların bastırılması daha sonrasında da e, tabiri caizse daha hayırlı demokratik bir sosyalizmin... E, temsilcisi olabilecek kesimlerin ezilmesine yol açtı. Ve arkasından da böyle tabii ki garip bir rejim ortaya çıktı. Hı hı. Yani e, onu aşacak daha ileri götürecek bir e, rejim yerine e, tepedaklak bir e, bildiğimiz tipte e, otoriter neoliberal bir rejim oturdu. Şimdi evet. yavaş yavaş toparlıyoruz. toparlıyoruz ee, biliyorum ki e, sen aslında 68'in anılma biçimlerine dair de çeşitli şehirlere olan bir 68'lisin. Mesela bu hani 68'lerin Türkiye'de bir vakıf kurmuş olması sana böyle biraz e ya bana mı? Yani dünyanın mi? başka yerinde var mı? 68'ler vakti diye bir vakıf. Yani bir isyanı vakıf halde. yani muhafazakar <gülüyor> bir kurum haline, bir haline dönüştürmek. Başıyorsun. Yani bu biraz fazlasıyla yani milli ve yerli bir şey yani. <gülüyor> Belki bu vesileyle İslâm bu gazetelere çıkan ilandan da edebiliriz. Evet ben de onu getirdim. Cumhuriyet gazetesinde yer aldı başka yerlerde de. Biz 68lerin adayı Selahattin Demirtaş'tır diyor. O vakıf değil ama o vakıf değil Orta kapsayıcı daha bir sivil, daha kapsayıcı bir şey. Yani 280'in evet. üzerinde bir çoğunu da kısmen kıs bir kısmını yakından bir kısmını da ismen tanıdığımız önemli isimlerin, entelektüellerin, yazarların, çizerlerin, siyasetçilerin 280'deki bulunduğu... elim arkadaşlarımızın çoğu çok farklı çevrelerden o önemli evet. yani o gün çok karşıt kanatlarda yani sosyalizm içinde Farklı kanatlarda ben de olan arkadaşlarımızla, hepsi Hızlıca, farklı da, kanatlarda evet. ama bir araya gelip bu seçimde kritik çok kritik Türkiye'nin hayatı için son derece kritik olan bu seçimde de bizim adayımız budur diyorlar. 280'nin üzerinde bu da ilginç bir şey. Ve demir taşı destekliyorlar. Demir taşı destekliyorlar. İsterseniz böyle tamamlayalım. Ee, sevgili Masis'e geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Masis Kürtçü'nle beraberdik. Ömer Tuğran sunuyordu. Çok teşekkür, çok ederiz. teşekkür ederiz. Bitirirken teşekkür de e, The Rolling Stones'un e, Street Fighting Man. O zaman evet, Britanya'daki evet. en önemli şarkılarından bir tanesi. Herkes Beatles'ler ama bunu iyi seçtiniz. Gerçekten Hı -hı. budur yani. Tarık Ali'nin kitabında da geçen. Evet. Rolling Stones şarkısı budur. Evet bu çünkü bayağı sokağın bütün şeyini yansıtan Keith Richards'la Mick Jagger'ın ortak bestesini dinleyerek sona erdirelim. Çok teşekkür ederiz Masiz. Ben teşekkür ederim hmm. tekrardan. 1968 50. yılında 68 devrimi Tarih Vakfı'nın katkılarıyla Açık gazete. Evet, açık gazete uzatılmış haliyle devam ediyor. Çünkü bu giderek seçimlere yaklaşırken Türkiye'nin geleceğini de yakından çok yakından ilgilendiren tarihi bir hem Cumhurbaşkanı hem de parlamento seçimlerine 3 haftadan az bir zaman kala bu bulabildiğimiz özellikle bütün zamanları ekstradan kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi Kirli programının vaktini alıyoruz. Ama destekçisi Rusar Çetin Taş'a da biz canlı yayından teşekkür edelim. Çok teşekkürler evet. Sonar Araştırması en son seçim anketi açıklamış. Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu Sonar Araştırma Şirketi 24 Haziran seçimleriyle ilgili sonuçları açıklamış. Ve büyük bir... Sonlara göre ince son iki haftada oy oranını 10 puan yükseltmiş Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisinin cumhurbaşkanı adayı ve bir artış trendi gözüküyor. 24 Haziran seçimleri için yapılan son ankete göre cumhurbaşkanı adaylarından Erdoğan yüz, oyların yüzde 48'sini, İnce ise yüzde 31,4'ünü alıyor. 29 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında yaptığı anketin en çarpıcı yanı ise Muharrem İnce'nin iki haftada oylarını 10 puan yükseltmesi bu yükseliş trendinin son günlere kadar da sürmesi bekleniyormuş. Temel Karamolluoğlu 2,1 Doğu Perinçek 0,5 yani yarım Selahattin Demirtaş %8,2 Meral Akşener %9,5 gözüküyor. Muharrem İnce %31,4 Recep Tayyip Erdoğan da %48,3 gözüküyor. Ee, bir onu söyleyelim. Ee, bir de çok önemli iki olaydan da bahsedelim. Bir tanesi daha sonra e, Açık Radyo'da e, konuşacağız. Oy ve Ötesi e, Gözde soytürkle ile Bienet'te e, Çiçek Tahaloğlu'nun yaptığı bir mülakat var kendisiyle ve 24 Haziran seçimlerinde 81 ilde seçim güvenliğini sağlamak için kolları sıvamış olan Oy ve Ötesi seçmen ve müşahitlerin sandık başında neler yapabileceği konusunda da bir dizi söyleşi bu. Bu ilk bölümünde işte erken seçim açıklamasını ilk duyduğunuz anı merak ediyorum şaşırdınız mı diyor. Yani 81 il hedefimizi koymuştuk ama pilot denemelerimiz olacaktı. Ağustos dediklerinde Ekim Kasım gibi olur dedik ama Haziran'da olacağına dair mesajı beş kere üst üste okudum yani hazırdık bekliyorduk diyemeyiz ama şoku da atlattık sonuçta bildiğimiz bir süreç diyor oy ve ötesinin e, den gözde Soytürk ve oy ve ötesi kurulurken beş senede bir seçim olur diye düşünmüştük dört senede yedinci seçime giriyoruz diyor ama muhtemelen en önemlisi bu Seçmen ihbarıyla kolluğun sandığa gelmesi konusunda da bunları tekrar oy ve konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum ama gene de ne kadar konuşsak iyidir. Bu seçim kanunlarında çok fazla değişiklik oldu. Biri de sandık başında herhangi bir uyuşmazlık şüphesi olduğunda seçmenlerin kolluk kuvvetlerini çağırabilmesi. Eskiden sadece sandık başkanı çağırabiliyordu. Şimdi çok. Tartışma kavga da çıkıyor. Bu kanun değişikliğini nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Yani asılsız ihbarların olması da mümkün diyor. Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verdik. Herhangi biri yapabilir mi? ihbar yoksa oy kullanan bir seçmen mi çağıracak? Bir sınırlama yok. Yasal olarak seçmen deniyor ama ihbarı yapacak kişinin seçmen olup olmadığına dair bir kontrol yok. Ama önemli bir noktayı hatırlatayım demiş Gözde Soytürk kolluk kuvveti insanları sandık başından uzaklaştırma yetkisini ancak sandık başkanının talebiyle kullanabilir. Yani herhangi biri kolluk kuvvetini sandık başına çağırabiliyor ama sonrası için yetki tamamen sandık başkanında. Yani dolayısıyla sandık başkanı seçimi yürütüyoruz. Uyuşmazlık çözüldü, kolluk kuvvetine ihtiyaç yoktur dediği anda kolluk kuvvetini eski görev alanına davet edebiliyor bir de bir önemli konuda sandıkların taşınması ve birleştirilmesi sizce oy kullanmasını etkileyecek mi sorusuna da şöyle cevap veriyor Gözde Soytürk. Bir anetten okuyoruz. 144 bin seçmenin oy kullanacağı yerin değiştirileceğini açıkladılar ama nerede oy kullanacaklarına dair kararlar açıklanmadı henüz. O halde her şey güvenli ve seçim yapılabilir denirken 18-19 ilde birden sandık taşıma kararının verilmiş olması seçmenlerin oy kullanmasını muhakkak etkileyecektir. Üstelik de dağ köyündeki 70 yaşında bir insanın 5 kilometre uzaklıktaki diğer dağ köyüne yürümesi mümkün değil. Ulaşım nasıl organize edilecek hiçbir açıklama yok. Ama biz de ne gerekçeyle taşındığına ilişkin kararı beklerken o il ve ilçelerdeki saha organizasyonumuzu geliştirmek için şu anda sandıkları daha iyi gözle gözlemleyebilmek için çalışmalar yapıyoruz diyorlar. İşte mühürsüz oylar meselesi var. Yani insan, ihmalen mühürlenmeyen pusulaların geçerli sayılacağına dair bir kanun çıktığı için böyle bir algı oluştu. Mühürlemenin bir anlamı yok zaten geçerli sayacak, sayılacak şekilde bir şehir efsanesi var. Yanlış bir algı yaratıldı diyor yani kanuna göre bütün pusulalar ve zarflar mühürlenmek zorunda. Sandık kurulu üyeleri de o sabah sandık başına gittiklerinde sandık tutanak defterine tüm pusulaları mühürledim diyerek el yazısıyla beyan verecekler. Yani o sandıktan mühürsüz pusula çıkarsa seçmen itiraz ederse mühürlenmemiş olması bir suçtur diyor gezici sandıklarla ilgili de yatılı hastaların evlerine gidecek gezici sandıkları takip edecek misin sorusuna da yani şu diyor o sandıklar açıklanmadı ama sandıklar içinde müşahit başvurusunda bulunacağız o sandıklar gün sonunda bir okula getirilecek ve binanın son sandığıyla birleştirilecek oyun gizliliği için diğer sandıklarla birleştirildikten sonra açılacak İttifak oylarının sayılması sırasında bir tedirginlik var mı sorusuna da sayımı uzun sürecek gibi gözüküyor. Seçmenler için bir bilgilendirme metni de hazırlıyoruz diyor. Bunları da radyoda konuşma fırsatımız olacak kendileriyle. Ve aslında sağlama ittifak alanına 4-5 kere basılan mühür hem siyasi parti hem ittifak alanına yazıldığı sürece geçerli sayılıyor ama birden fazla mühür olduğu için Sayım sırasında karışıklığa yol açabilir. Aslında sağlaması çok kolay. Müşahitlerin çok iyi bilgilenmesi gerekiyor. Seçmenin tek bir mühür vurması sayımı kolaylaştırır demiş. Ve çok sayıda şey var. Oy ve ötesine 24 Haziran seçimi için ne kadar başvuru oldu? İlk bir haftada 11.000'i geçtik. Oldukça yüksek bir sayı diyor genelde ilk haftada 4000 civarında başvuru oluyordu. Artık seçim herkesin gündeminde diye önemli bir noktanın altını çizmiş. Güvenlik Türkiye öncelik haritasında yayınladılar zaten. Ve e, o şey oylara göz kulak olmak için sivil girişim kullanması da pek normal bir durum değil sorusuna da bu çaba çok önemli diyor. Yani maalesef toplumumuzda sadece seçimle ilgili değil birçok konuda güvensizlik var demiş. İnsanlar gözleriyle görmediği hiçbir şeye inanmayacak noktaya geldi. Anketlerde de görüyoruz ki kimse seçime güvenmiyor. Ama mümkün olduğu kadar herkesin dahil olması seçimlerle ilgili bir şüphesi varsa şikayet etmek yerine harekete geçmesini sağlamaya çalışıyoruz diyor önemli bir nokta şey ve şunu söylüyor önce, özellikle de önemli bir müşahit sandık başında birçok şeyi değiştirebilir şimdiye kadar gönüllü müşahitlerimiz bilgileriyle sandık başında çok şeyin düzgün işlemesine katkıda bulundu T3 sistemini kurduk. Birçok sistemi ortadan kaldırıyor. Uzaktan bir tuşla seçim sonuçları değiştiriliyor gibi bir algı. Artık olmamalı Türkiye'de. Bunlar şehir efsaneleri demeye getiriyor. Çünkü şeffaf bir kontrol sağlıyoruz. 46 ildeydik. Bu 46 ilde her ilçede değildik. Her sandıkta bilgili birileri olmadan kanun ve genelgelerin düzgün uygulanmasını sağlamadan seçimler güvenlidir diyebilir miyiz? Daha güvenli olması için elimizden geleni yapacağız diyebiliriz. Bu bir süreç diyor. Oy ve ötesi gönüllüleri daha çok kimlerden oluşuyor sorusuna da son olarak e, %67'si sürekli yenilenen bir kitle var ve %67'si kadın %90'ın üzerinde üniversite mezunu, en yoğun yaş aralığı da 25-40 arası genç yani. Neden daha çok kadınlar başvuruyor sorusuna da kadınlar her zaman daha duyarlı belki de daha cesur hatta demiş oy ve ötesinden Biyanet'ten Çiçek Dağavulu'nun yaptığı mülakatte kendisiyle Gözde Soytürk konuşuyor. Bugün de ikincisi yer alacak. Bir de yayın hayatına yeni başlayan %10.org var. 24 Haziran'da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde HDP'nin baraj altında kalması durumunda parlamentonun tablosunun nasıl olacağını yazıyor. Ve HDP barajı aşarsa Cumhur İttifakı 280, Millet İttifakı yani CHP, HDP ve diğerleri Saadet Partisi... İYİ Parti 240 oluyor arada az bir fark. HDP de 80. Meclis çoğunluğunu Millet İttifakı ile HDP bir arada sağlıyorlar. Bu çok önemli bir şey. 215 seçimleri ve barajı kıyaslamışlar. 2018 seçimleri içinde e, yani ODTÜ Elektronik e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunun bilgisayar ve yazılım mühendisliği uzmanı Semih Bilgen Matematik modelleme ile şu sonuçlara ulaşmış. Cumhur İttifakı bir anket firmasının ölçümlediği gibi %42,5 oy alır ve HDP de barajı geçerse mecliste 280 sandalye kazanabiliyor. Yeni meclis 600 sandalyeden oluşacağı için ittifakın toplamı dahi meclis çoğunluğunu kaybediyor yani Cumhur İttifakının HDP ise 7 Haziran'daki oy oranını yakalarsa yine 80 milletvekili çıkarıyor. Ancak HDP %9,9'la baraj altına kalırsa bu 80 sandalyenin 74'ü Cumhur İttifakına, 6'sı da Millet İttifakına geçiyor ve Cumhur İttifakı yani şeyle HDP'nin Cumhur İttifakı ile şeyin Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir de de var bilmiyorum. Var. Aynı zamanda HAKPAR'da aynı zamanda şey açıkladı katılacağını. Hmm. E işte ona da o zaman 80 sandalyenin yani eğer barajın altında kalırsa HDP 80 sandalyenin 74'ü bu Cumhur İttifakı'na yani AKP ile MHP'nin başını çekti ittifaka gidiyor. Evet. Ve böylece 354 sandalye sayısına ulaşarak meclis çoğunluğunu rahat bir şekilde ele geçiriyor. Dolayısıyla hayati önem taşıdığını bir kez daha vurgulamışlar HDP'nin barajı aşmasını. HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da bugün saat 11'de sosyal medya üzerinden bir miting konuşması yapacağını açıklamış. Twitter hesabından yapılan duyuru da şöyle denilmiş. Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak. Bugün saat 11'de HDP sosyal medya araçlarından sizlere sesleniyorum. Görüşmek üzere denilmiş. Konuşmanın Demirtaş'ın kişisel sayfasının yanı sıra HDP'nin Twitter sayfasından aynı zamanda Facebook sayfasından da yayınlanması bekleniyor. Yazmışlar bir yanetin haberi bu da. Evet çok ilginç bir şey bu da. Bir de son olarak şeyi de ekleyelim ondan sonra da çıkalım yayından herhalde. İktidara yakınlığıyla da bilinen bir araştırma şirketi MAK, onun genel müdürü Mehmet Ali Kulat da HDP'nin baraj altında kalması durumunda AKP'nin en az 60 fazladan milletvekili kazanacağını ve meclis çoğunluğunu ancak bu şekilde elde edebileceğini söylüyor ki bu son derece önemli. Çünkü AKP'nin evet. destekçisi olan bir e, araştırma şirketinin müdürü genel müdürü söylüyor bunu. Ve yani her kesimden araştırmacıların tahmin ve hesaplamaları barajın HDP'yi durdurması durumunda 60 ila 90 milletvekilinin Cumhur İttifakı'na geçeceğini gösteriyor. Muazzam bir sayı. O yüzden ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış. Yüzde 10'da. Yüzde 10'u da bundan sonra takip edeceğiz. Evet bu şekilde de açık gazeteyi bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madre. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi Dinlediğiniz için çok teşekkürler Hepinize günaydın Günaydın açık kaste